Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kıyametten önce altı şeyi say onlardan birisi mutan öyle ki koyun kırımı gibi o sizi yakalayacaktır. Bu altı şeyin haber verildiği hadis Buhari'de geçmektedir. Fethülbari'nin e, İbn-i Hacr el Eskalani'nin Fethülbari şerhinde altıncı cilt 277. sayfada kayıtlıdır. İbn Hacer el Askalani bununla ilgili diyor ki bu alamet Ömer radıyallahu an zamanında Kudüs'ün fethedilmesinden sonra Amvas'ta görülmüştür diye söylemektedir. Alimlerin çoğunluğunca meşhur olan görüşe göre taun Hicri 13. senede Amvas'ta ortaya çıkmış sonra Şam tarafına yayılmıştır. Bu hastalıktan sahabe dahil birçok insan ölmüştür. Söylendiğine göre Müslümanlardan ölenlerin sayısı 25.000'i bulmuştur. Yani hicretten sonra 18. Hicri 18. senede ortaya çıkıyor ve Müslümanlardan birçok kişi 25.000 civarı Müslüman ölüyor. Hatta sahabelerden birçok kişi ölüyor. bu hastalık sebebiyle ümmetin emini diye bilinen Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh de bu hastalıktan vefat ediyor. Aleyhisselatü vesselam kıyametten önce haber verdiği altı şey içerisinde saydığımız e, bu taun hastalığı da e, vardır. Ve yine Kıyamet alametlerinin bir diğeri de malın çoğalması ve sadaka verilecek kişinin bulunmaması. Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. "La <gülüyor> takumu's saatu hatta yakthura fikum el mal feyafida hatta yihimma rabb el mal men yaqbaluhu minh. minhu." sadaka." وَيُدْعَ اِلَيْهِ الرَّجُولُ فَيَقُولُ لَا la arabli fi Mealen, aranızda mal çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Öyle ki mal sel gibi akacak, hatta mal sahibini bu maldan sadaka kabul edecek kimse bulmak meşgul edecektir. Yani mal o kadar çoğalacak ki mal sahibi, kendini meşgul edecek, o malı tasadduk edecek ya da maldan sadaka verme kastıyla e, birilerini bulma noktasında meşgul olacak. Hatta sadaka vermek için çağrılan kişi şöyle diyecek. Benim ona ihtiyacım yok. Bu bab ilginçtir. Yani belki eğer malı bir değer olarak kabul ediyorsak veya bir ölçü olarak kabul ediyorsak Buhari'nin fiten babında geçmektedir. Yine Müslüm'ün zekat elbabu kulli nevin minel marufu sadaka da geçmektedir. Şimdi gerçekten malın öyle çoğalması, o şekilde çoğalması oluyor ki, hiç sadaka kabul edecek kimse bulunamıyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın bu ümmete yeryüzü hazinelerini vereceğini ve çıkaracağını ümmetin mülkünün doğudan batıya kadar ulaşacağını haber vermesi. Nitekim Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne allaha al arda ferayytu meşarikaha ve magaribaha ve inne ummeti seyabelluhu مُلْكُهَا مَا زُوْيَ لِي مِنْهَا وَاُعْتِتُ الْكَنْزَيْنِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah yeryüzünü benim önümde topladı. Yani doğusunu da batısını da göreyim diye yakınlaştırdı. Doğusunu da batısını da gördüm. Muhakkak ki ümmetimin mülkü Yeryüzünden bana toplanan yerlere kadar ulaşacaktır. Bana kızıl yani altın ve beyaz yani gümüş hazineleri de verildi buyuruyor Müslimin fiten ve eşletus saah babında. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Ve inni atitu mefatihu hazainil <ardi> ardı veya mefatihal ard. Essatü's buyuruyor ki muhakkak yeryüzü hazinelerinin veya yeryüzünün anahtarları bana verildi. Yine Ali İbni Hatem radıyallahu anh şöyle diyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında iken bir adam geldi ve yoksulluktan şikayet etti. Bir adam geldi ve Yoksulluktan şikayet etti. Sonra başkası geldi ve yol kesilmesinden yani yol emniyetsizliğinden şikayet etti. Resulullah Aleyhisselam o zaman Adi bin İbni Hatem'e dönüp şöyle diyor. Ya Adi, Hire'yi gördün mü? Yani Hire'den kasıt, Küfe'den üç mil uzaklıkta bir şehir. Adi İbni Hatem diyor ki, ben dedim ki ey Allah'ın aleyhissalatü vesselam, ben orayı görmedim ancak orayla ilgili bilgim var, bana haber verildi. Aleyhissalatü vesselam devamla dedi ki, eğer ömrün uzarsa, hevdeci içinde yolculuğa çıkan kadının Allah'tan başka kimseden korkmadan, Hire'den Kabe'ye kadar gidip tavaf edeceğini elbette göreceksin. Biliyorsunuz az önce soru soran birisi yoksulluktan ötürü şikayet etti, bir diğeri yol emniyetsizliğinden şikayet etti. Aleyhisselatü vesselam'de bunun üzerine Adi İbni Hatemi şahit tutarak diyor ki, eğer ömrün uzun sürerse, hevdeci içinde yolculuğa çıkan kadının Allah'tan başka hiç kimseden korkmaksızın, Hire'den Kabe'ye kadar gidip tavaf edeceğini elbette göreceksin. Adi radıyallahu diyor ki Adi ibni Hatem o zaman ben de içimden şöyle geçirdim. Tay kabilesinin yeryüzünde bozgunculuk yapan yol kesenleri nerede olacak ki kadın tek başına yolculuk yapabilsin? Yani diyor ben kendi kendime dedim ki o zaman bu yol kesenler nerede olacak ki bir kadın tek başına Kabe'ye kadar Kabe'ye Hire'den Kabe'ye kadar nasıl yolculuk yapabilsin diye diyor içimden geçirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devamla buyurdu ki eğer ömrün uzun sürerse elbette Kisra'nın hazineleri fetholunacaktır. Letuftahanne <gülüyor> kunuzu Kisra Kisra'nın hazineleri feth olunacaktır diyor. Tabi ve Vesselam bunları haber verirken de sürekli Adi İbni Hatem'e eğer ömrün uzarsa diye söylüyordu. Bunun üzerine ben dedim ki diyor Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kisra bin Hürmüz'ün mü? Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Evet. Kisra bin Hürmüz. Yemin olsun ki eğer ömrün uzun sürerse muhakkak sen Elinin dolusu altın yahut gümüşü sadaka olarak çıkarıp da bunu kendisinden kabul edecek kimse arayacak fakat kendisinden bunu kabul edecek hiçbir kimse bulunamayacak olan kişiyi göreceksin diye aleyhissalatü vesselam emniyet ve malın çoğalacağını bu şekliyle haber vermiştir. Bunun üzerine Ali i̇bn Hatem radıyallahu anh diyor ki Allah'tan başka kimseden korkmadan Hire'den Kabe-i Tavaf etmeye giden hevdeci içinde yolcu kadını gördüm. Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu o kadını ben gördüm. Kisra bin Hürmüz'ün hazinelerini fethedenler arasında ben de vardım. Yani bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor ve kendisinden sonraki Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ee, Adi İbni Hatem'in bizzat duyduğu haberleri bizzat Adi İbni Hatem kendisi şahit oluyor. Diyor ki ben havdeci içerisinde hileden Kabe'yi tavaf eden kadını gördüm. Kisra bin Hürmüz'ün hazinelerini fethedenler arasında ben de vardım. Eğer sizin de ömrünüz uzun sürerse yani bu sefer onu dinleyenlere hitap ediyor. Adi İbni Hatem diyor ki ne sizin de ömrünüz uzun sürerse ben bu ikisini gördüm. Yani emniyetle yola çıkan kadın ve Kisra bin Hürmüz'ün hazinelerini ben bizzat fethedenler arasındaydım. Eğer sizin de ömrünüz uzun sürerse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği avuç dolusu altını ve gümüşü çıkaracak olan kimseleri elbette göreceksiniz. Yani bugün insanların ihtimamla sakladığı altın ve gümüşü o günler geldiğinde tasadduk edecek kimseyi bulamamaları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametleri arasında saydığı haber verdiği gaybi hususlardan birisidir. Adi i̇bn Hatem radıyallahu diyor ben bu ikisini gördüm işte eğer Allah size de ömür verirse siz de bunu göreceksiniz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği alametlerden çoğu gerçekleşmiştir. Daha sahabe zamanında yapılan fetihler sayesinde mal çoğalmış, İran yani Fars ve Bizans yani Rumların mallarını pay etmişlerdir. Mal Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh zamanında ise sel gibi akmıştır. Öyle ki sadaka verilecek bir tek kişi dahi bulunamamıştır. Hatta o zamanlar münadiler çıkarmış. Ömer, İb, e, Ömer İbni Abdülaziz e, rahimehumullah e, zamanında münadiler çıkar derler ki yok mu ihtiyaç sahibi, yok mu sadaka kabul eden diye münadiler yollarda seslenirmiş. Ve bunun gibi ahir zamanda da mal çoğalacaktır. Zekat verilmek istenen kişi hayır benim sadakaya ihtiyacım yok diyecektir. İşte bu durum malın çoğaldığı, yerin bereketleri ve hazinelerini çıkardığı Mehdi Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam zamanında olacağına işarettir. Yani bu durum Fethul Bari'nin kavline göre, Fethul Bari'de geçen İbni Hacer-i Kalani'nin kavline göre büyük alametler ortaya çıktıktan sonra da aynı şekilde malın çoğalması hususu gerçekleşecektir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ebu Hureyre radıyallahu anh gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü ve şöyle buyuruyor. Yeryüzü içindeki altın ve gümüş gibi madenleri kalıplar halinde kusar. Yani yeryüzüne çıkardır. Yeryüzü, yer kendi içindeki hazinelerini altın ve gümüşü kalıplar şeklinde kusar, dışarıya atar. Adam öldüren kişi gelir ve bunlar için adam öldürdüm der. Yani o mala bakar, o malın bolluğundan, her yerde olması hasebiyle, nereye baksa bu mal var, yani böyle çok da kıymetli değil ya da çok da böyle bulmak için her şeyini feda etmen gerekmiyor, çok araman gerekmiyor. Bunun için adam öldüren kişiyi Der ki, فِي هَذَا ve yajiu الْقَاتِعُوا Der ki, ben bunun için adam öldürdüm. Akrabasıyla alakasını kesen kişi gelir ve der ki, bunlar için akrabalarımı kestim. Yani ben malım mülküm sebebiyle, altın ve gümüş sebebiyle, menfaatım sebebiyle akrabamla ilişkimi kestim der. Hırsızlık yapan kişi gelir ve bunlar için elim kesildi der. Sonra bu zenginlikleri terk ederler de bunlardan hiçbir şey almazlar. Yani az önce haber verdiğimiz hadiste, hadis şerifte at açık ortada olduğu gibi yani mal mülk önlerinde hırs hırsızlık yapıp eli kesilen kişi der ki ne? Ben bunun için mi elimi kaybettim? Ben bunun için mi hırsızlık yaptım ve bundan ötürü Elim kesildi. Akrabalık ilişkilerinin malından mülkünden ötürü kesen kişi der ki ne ben bundan ötürü akrabalarımla ilişkimi kestim. Bundan ötürü adam öldüren kişi der ki ben bunun için adam öldürdüm der. Ancak bu mala itibar etmez ve almazlar. Kendilerine verilmek istese yine almazlar. İbni Hacel Eskalani Rahimullah bu hadis-i şerifle ilgili şöyle buyuruyor. Büyük bir ihtimalle insanların mala ihtiyaçları olmaması büyük ateşin çıktığı ve insanları bir meydanda topladığı zamandır. O vakit hiç kimse mala mülke dönüp bakmaz. Bilakis gücü yettiğince üzerindeki fazla yükü azaltmak ister. i̇bn Hacer, insanların toplanmayla meşgul oldukları için mal ve mülk ihtiyacı olmadığını belirtmesi onlara ihtiyaç duymamalarının başka sebebi olmasıyla çelişmez. Bu sebep malın çok olmasıdır. Nitekim Mihdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam zamanında da bu gerçekleşecektir. Böylece mala ihtiyaç duymama birbirinden farklı da olsa iki ayrı zamanda, iki ayrı sebeple olacaktır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Şimdi yani hatta bazı müfessirlerin kavline göre ee, ya da e, hadisleri şerh eden muhaddis alimler diyorlar ki yani mal o kadar çoğalacak, o kadar çoğalacak. İnsanlar ise buna itibar etmeyecekler. Bunun sebebi çünkü kıyametin büyük alametleri ortadadır. ey işte o ateşin çıkması, o duhan dediğimiz veya efendime söyleyeyim Mehdi Aleyhisselam'ın inmesi, e, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Yecüc Mecüc, Deccar hadisesi bütün bu olayların, olayları gören beşer alemi de bakar artık kıyameti bekleme devresi olduğu için, kıyametin kopma vaktinin yakın olduğunu gördüğü için artık malın kendisine fayda vermeyeceğine inanarak o maldan sakınır, ona itibar etmez, yükünü ağırlaştırmak istemez. Çünkü her malın mutlaka hesabı verilecektir. Ee, bu sebeple mal insanlar mala itibar etmezler. Maldan yüz çevirirler. Altın ve gümüşten yüz çevirirler. Kıyamet alametlerinden bir, bir diğeri de altıncısı yani saydığımız hususlar içerisinde altıncısı ise Fitnelerin ortaya çıkması. Yani el fiten ya da fitne, yani fiten tekili, e, el, fi, e, el fiten çoğuldur. Fitne, tekil, el fiten çoğul, Yani fitneler manasındadır. Yani belaya uğramak, imtihan olmak, sınanmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet alametlerinden birisinin de hak ile batılın karıştırıldığı, imanın sarsıldığı, büyük fitnelerin ortaya çıkması olduğunu haber vermiştir. Öyle ki sabah mümin olarak uyanan kişi akşama kafir olarak çıkar. Mümin olarak geceleyen kişi sabaha kafir olarak çıkar. Her fitne çıkışında mümin kişi bu beni helak eder der. Yani kişi diyor mümin geceler ancak kafir olarak sabahlar veya mümin olarak sabahlar ancak kafir olarak geceler. Fitneler ardı ardınca ok öylesine gelir ki nihayet bir mümin bir fitne ile karşılaştığı zaman der ki bu beni helak eder. O fitne biter, bir yenisi ortaya çıkar. Her seferinde mümin kişi, işte bu beni helak eder der. İşte bu beni helak eder. Kıyamet kopana dek insanlar içerisinde fitneler devam eder. Bununla ilgili Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelen hadiste, Rasulullah aleyhissalatü ve şöyle buyuruyor. Muhakkak ki kıyametten önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler ortaya çıkacaktır. O fitnelerde mümin olarak sabahlayan kişi, akşama kafir olarak çıkar. Akşama mümin olarak çıkan kişi, kafir olarak sabahlar. Bu fitne zamanlarında, oturan, ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran, yürüyenden, yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Yaylarınızı kırın, yaylarınızın kirişlerini koparın, kılıçlarınızı taşlara vurun, eğer sizden birinizin bulunduğu yere girilir ve öldürülmek istenir ise, Adem aleyhisselamın iki oğlundan en hayırlısı gibi olsun. Yani Habil radıyallahu anh gibi olsun. Bu hadis İmam Ahmet Ebu Davud İbni Mace ve Hakim müstedrekinde rivayet etmiştir. Elbani e, rahimullah hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Es-Sahih-i Cemil sahirde kayıtlıdır. Yine Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Gece karanlığının parçaları gibi fitneler gelmeden salih ameller yapmakta acele ediniz. Gece karanlığının parçaları gibi fitneler gelmeden salih ameller yapmakta acele edin. Mümin olarak sabahlayan kişi akşama kafir olarak çıkar. Veya akşama mümin olarak çıkan kişi kafir olarak sabahlar ya da dünya metası için dinini satar. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hanımı Ümmüne Seleme Radiyallahu şöyle buyuruyor. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir gece telaşla uyandı ve şöyle dedi. Subhanallah. Subhanallah. Ma enzel Allahu min al-khaza'in ve ma za enzel Allahu min al-fitan? Men يقذو سواحب الحجرات يريد ازواجه لكي لكي يصلين ربكاسيه في الدنيا عاريه في الاخره yani ve selam şöyle buyuruyor diyor ya umme neselman radıyallahu ve bir gece telaşla uyandı ve şöyle dedi subhanallah Allah ne hazineler indirdi ve ne fitneler indirdi. Hücrelerin sahipleri olan kadınları yani zevcelerini namaz kılmaları için kim uyandırır? Dünyada nice giyinik kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar. Dünyada nice giyinik kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar. Hadis Buhari'de fiten babında geçmektedir. Abdullah İbni Amr ise Amr, Amr İbnü'l As ise radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın nidacısı cemaatle namaza diye çağırdı. Biz de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın etrafına toplandık. O şöyle dedi. Benden önceki her birine bir nebi üzerine ümmetini onların lehine olacağını bildiği hayırlı şeylere Delalet etmek aleyhlerine olacağını bildiği şeylerin de akıbetinin fenalığını haber vermek kaçınılmaz bir hak olmuştur. Şu sizin ümmetinize gelince, onun afiyeti evvelinde kılındı. Yani bu ümmetin afiyeti, hayrı ilkinde kılındı. Ahirine de belalar ve hoşlanmayacağınız birçok kötü işler isabet edecektir. Yani bu ümmetin evveline hayır verildi, onlara afiyet verildi. Bu ümmetin ahirine de belalar, fitneler ve hoşlanmayacağımız şeyler isabet edeceğini haber vermiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Arka arkaya öyle fitneler gelir ki sonra gelen gittikçe daha büyük olduğu için önce geleni hafif bırakır. Fitne gelir de mümin kul işte budur, işte budur der. Artık her kim ateşten uzaklaştırılmasını ve cennete girdirilmesini arzu ederse ölümü ona kendisi Allah'a ve ahiret gününe iman eder halde iken gelsin. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğine göre o kadar büyük, o kadar sarsıntı verecek, o kadar ee, mümin üzerine ağır fitneler ortaya çıkacaktır ki hatta Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor, bir mümin o fitneyi gördüğü zaman işte budur, işte budur. Yani yani sanki onu helak edecek şey budur manasında artık her kim ateşten uzaklaştırılmasını ve cennete girdirilmesini arzu ederse Aleyhisselatü Vesselam diyor cennete girmek isteyen ve ateşten uzaklaşmak isteyen böyle bir durumda böyle bir fitne durumunda Artık ölümü ona kendisi Allah'a ve ahiret gününe iman eder halde iken gelsin. Yani kul Allah'a iman ediyor vaziyette iken artık ölümün kendisine gelmesi daha hayırlıdır. Ve fitnelerle ilgili hadisler çoktur. Biz burada birkaç tanesini zikrettik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini fitnelere karşı uyarmış, onlardan Allah'a sığınmalarını aleyhissalatü vesselam emretmiştir. Bu ümmetin sonunda yaşayanlara büyük fitneler, bela ve musibetler isabet edeceğini bildirmiştir. Allah'a ve ahiret gününe, imandan, Müslümanların cemaatine az olsalar da onlar ehl sünnettir. Uyumaktan, fitnelerden uzaklaşmaktan, Allah'a sığınmaktan başka koruyucu yoktur. Yani fitneler durumunda bizim Allah Azze ve Celle'ye sığınmamış, sığınmamız ve bela ve musibetler karşısında Allah'a ve gününe iman edip Müslümanların cemaati olan ey el sünnet vel cemaata onların yoluna sımsıkı sarılmaktan başka kurtuluşumuz yoktur. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Te'avvezu billahi minel fitni ma vahara minha ve ma betana. Aleyhisselatü buyuruyor, görülen ve görülmeyen fitnelerin şerrinden Allah'a sığınınız. Ve bu fitne bahsine girmişken biliyorsunuz biz küçük e, alametleri zikrediyoruz, küçük alametleri konuşuyoruz. Allah'a ümmet daha bunları görecektir. Ee, ömrü uzun olanlar veya e, Allah ne zaman dilerse yani hayatta olanlar bunları görecektir. Ancak bu fitneler derken bu fitneleri de inşallah e, kıyamet alametlerinin olmuş olanlarını zikrettiğimiz için e, bu fitneler tarihte nasıl fitneleri gördü bu ümmet? Kısaca inşallah ona da değinmeye çalışacağız. E, bunların içerisinde fitneleri kısımlara ay ayıracağız. Örneğin fitnelerin Doğu tarafında ortaya çıkması. Fitneler doğu tarafında ortaya çıkacaktır. Çünkü yani tarihsel olarak da bizim için önem arz ediyor bu mesele. Maalesef tarihi doğru okuyamayanlar bugün ya sapıklık üzerine ısrar etmişlerdir veya akidelerini kirletmişlerdir ya da ehli sünnet menhecini terk etmişlerdir. İnşallah biz de Kur'an ve Sünnet ışığında tarihi tarihte yaşanmış fitneleri, bu ümmeti ilgilendiren e, önemli fitneleri e, burada izah etmeye gayret göstereceğiz ve bunların içerisinde de fitnelerin doğudan başlaması, doğudan çıkması diye inşallah konumuza devam edeceğiz. Müslümanlar arasında fitnelerin fitnelerin çoğunun kaynağı Şeytanın boynuzunun doğduğu yer olan doğudur. Çünkü biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve aynı şekilde oradan da batar. Yani bunu söylerken o saatte mesela namaz kılınmasını veya o vakitte namaz kılınmasını Aleyhisselatü Vesselam men etmiştir. Bu da Allah Resulü Sətt yani fitnelerin doğudan çıkmasıyla uyuşmaktadır. Ebû Nûhâm Râdiyallâhü hadisinde geçtiği üzere Resulullah Sâd Vəsəlem şöyle buyuruyor: "Ala İnnâ fitneta hûna, Ala min haythu Şeytan." Rasûlullah buyuruyor ki, dikkat edin, iyi biliniz ki, Fitne işte bu taraftadır. Dikkat edin, iyi biliniz ki fitne işte bu taraftadır. Şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir. Diyerek, Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Hadis, Buhari'nin fiten babında geçmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Üstüne basa basa dikkat edin fitne bu, taraftan, fitne bu taraftadır deyip doğu tarafını işaret ediyor ve diyor ki şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir diye. Hatta bazıları diyorlar ki şeytanın boynuzundan kasıt şeytanın gücü ve onu, onun taraftarları veya gerçekten güneşin boynuzu vardır diyenler olduğu gibi kimisi diyor ki yani bundan kasıt şeytanın gücüdür kimisi diyor ki onun taraftarladır. Ya da diyorlar ki şeytan güneşe tapanlar ona secde etsinler diye güneş doğarken başını ona yaklaştırır. En iyisini bilen Allah'tır. Bu açıklamalar Fethul Bari'nin 13. cildinde 16. 46. sayfada kayıtlıdır inşallah. Müslim radıyallahu, Müslim rahimullahın rivayet ettiği bir hadiste Resul kufri min ha hâhune Min haythu yetlu'u karnu şeytan, yani el-meşrik. Yani diyor ki aleyhissalatü vesselam, küfrün başı işte şu taraftan, şeytanın boynuzunun doğduğu yerdendir. Şeytanın boynuzunun doğduğu yerdendir buyuruyor. Yani yine Müslümin el-fiten ve eşrat ü babında geçmektedir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ım bize Allah'ımme barik lana fi sa'ina ve muddina ve barik lana fi şamina ve yamanina Yani diyor ki ne ya Rabbi bize sağınızı ve müddümüzü bereketli kıl. Bize Şam ve Yemeni bereketli kıl. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölçekler için dua ediyor. Yani ölçü miktarları için, onların bereketlenmesi için dua ediyor. Diyor ki Allah'ım bize sahamızı ve müddümüzü bereketli kıl. Bize şan şan ve Yemen'i de e, mübarek kıl. Bu şekilde dua etti aleyhissalatü vesselam. Orada bulunanlardan bir adam ey Allah'ın nebisi dedi aleyhissalatü vesselam. Irak'ımızı da, Irak yani Irak'ımızı da yani ey Allah'ın Resulü şunu demek istedi yani o kişi Aleyhisselatü Vesselam için dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi siz Şam için dua ettiniz Yemen için dua ettiniz Irak'ı da ekleyiniz, Irak için de bunu söyleyiniz dedi. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu اِنَّا بِهَا قَرْنُ الشَّيْتَانُ وَتَهَيُّجُلْ Aleyhisselatü Vesselam adamın bu sözü üzerine yani Irak'ımızı da demesi üzerine Aleyhisselam ona dedi ki şeytanın boynuzu oradadır. Fitneler orada çalkalanır ve katılık da doğudadır. Gerçekten de arkadaşlar hem sahabe için bu böyledir, hala günümüzde de böyledir. Yani fitnelerin hep oradan ortaya çıktığını veya orada yayıldığını veya orada sürekli fitnelerin kayim olduğunu görmekteyiz. Tarihsel olarak şimdi okuduğumuz bu hadislerin inşallah üzerinde duralım. İbni Hacer rahimullah diyor ki, ilk çıkan fitnenin kaynağı doğu tarafıdır. Ve bu Müslümanların arasında bölünmelere sebep olmuştur. Bu, şeytanın sevdiği ve mutlu olduğu şeylerdendir. Yine, bid'atler o taraftan doğmuştur. Bid'atler o taraftan doğmuştur. Örneğin, bid'atler o taraftan doğmuştur derken, hariciler, şia, Rafiziler, batiliye, kaderiye, cehmiye ve mutezile gibi küfür içeren görüşlerin çoğunun, Menşei Doğu tarafındadır. Yine mecusi olan İran'da ise zerdüştük, mani mezdekiye, Hinduizm, Budizm, en son olarak da ki bu son değildir, Kadiyanilik ve Bahayilik gibi sapık dinler ortaya çıkmıştır, sapık inançlar ortaya çıkmıştır. Kısacası. Bunlardan önemli olanlarıyla e, önemli olanlarını inşallah e, elimizdeki kaynakta bu e, akımların bu sapık fırkaların kimler olduğu e, bilmeyen kardeşler için inşallah e, paylaşmak istediğim bilgi var. Örnek verelim Zerdüşük dedik yani bunlar hepsi doğu kaynaklıdır. Zerdüşt bin Yurşeb'e uyanlardır. Yani kurucusunun ismi, ismini, isminden alıyor, e, kurucusunun ismi Zerdüşt'tür, o yüzden Zerdüşt'lük Zerdüş deniyor. Zerdüşt bin Yürşeb, buna uyanlar Zerdüşt oluyorlar. Babası Azerbaycanlı, aydınlık ve karanlığın birbirine zıt iki asıl olduğuna, onların alemdeki varlıkların başlangıcı olduğuna inanırlar. Zerdüşt şöyle diyor, Allah nuru ve karanlığı yaratmış ve meydana getirmiştir. Zerdüştlük sistemli bir gruptan oluşur. Kendi içerisinde dereceleri ve mertebeleri vardır diyor. Vatanı, vatanı neresidir? Vatanı İran'dır. Vatanı İran'dır. Ve yine Mani dedik, bu da mecusi olan Mani bin Feteke uyanlardır. Bu alemin iki eski, iki eski asıl olan aydınlık ve karanlıktan yaratıldığına inanırlar. Bunlar da zerdüşlerden kopan bir parça gibi görünüyor. Onlara yakın bir e, düşünce temelleri var. İnşallah yine haber verdiğimiz mezdekiye insanlar arasında kadın ve malların ortak olduğuna çağıran mezdek bin vefadet. Buna uyanlar kimselerdir. Dikkat ediniz. Neye çağırıyorlar? İnsanlar arasında kadın ve malların ortak olduğuna kadın, kadını paylaşmak affedersiniz. Kadın da ortak maldır diyorlar. Normal dünya malı da ortak maldır diyorlar. Tabi bunu söylerken aklınıza ne geliyor? Komünizm geliyor. evet Yani komünizm mezdekiyenin gelişmiş halinden başka bir şey değildir demiş. Bunu izah eden Şehristani. Ve yine saydığımız doğudan çıkan bu sapık Fırkalar içerisinde, sapık dinler içerisinde Hinduizm dedik. Bunu da günümüzde şu an mevcut olduğu için inşallah bunları önemli olanların üzerinde biraz daha fazla duracağız. Hindistan'da en yaygın olan dindir. Hindistan'da en yaygın diye Hinduizmdir. Ariler Hindistan'ı fethettiklerinde bu inancı da beraberlerinde getirmişlerdir. Belli bir kurucusu yoktur yani kurucusu belli değildir. ama hariptir ki insanların büyük bir çoğunluğu Hindistan, ki nüfus olarak da kalabalıktır çoğu bu dine mensuptur. Ve bir inançta bir inançlar grubudur, çok sayıda ilahları vardır. Çok sayıda ilahları vardır. İnsanları dört tabakaya bölerler ve en üst tabaka Brahman en alt tabaka ise membuzdur. Veda isimli kutsal kitapları vardır. Bu kitap Brahman tabakasından olan arilerin tarihinden ibarettir. Yani tarih kitaplarını aynı şekilde din kitabı da edinmişlerdir. Ve yine saydığımız doğu tarafından çıkan fitneler içerisinde Budizm dedik, bu da bu dinin kurucusu Efendi Harta'dır. Efendi Harta. Sonradan da olarak isimlendirilmiştir. Yani esas adı Harta ama sonradan da diye isimlendirilmiştir. Temeli, inzivaya çekilerek yaşanan bir hayat, dünya zevklerinden uzaklaşmak ve riyazet ve benzerine dayanır. Tenasülü savunur, yani Hint dinlerinin esasını oluşturan inancı savunur. Bu da bir ilahın varlığına inanmaz. Budizm, Hinduizm ile karış, karışmıştır ve içinde erimiştir. Sonuçta bu da Hinduizmin ilahı olmuştur. Yani e, bu da aslında Hinduizmin içinden çıkmıştır. Hatta onun üzerine çıkmış ve ilahı olmuştur. E, daha önemli olan şu an mesela bu saydığımız sapık fırkalar arasında şu an söyleyeceğim Kadıyanilik vardır. Kadıyanilik şu an mevcuttur. Kurucusu, kurucusu Mirza Gulam Ahmet Kadiyani'dir. Mirza Gulam Ahmet Kadiyani Ona nispetle ismini almıştır. Kadiyanilik yani ismini ondan almıştır. Bu inanç 19. yüzyılda yani çağdaş bir inanç 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Hatta 19. yüzyılın sonlarına doğru Hindistan'ın o zamanki Pakistan bölgesinde bulunan Pencap'ta ortaya çıkmıştır peygamberlik iddia eder ve kendisinin beklenen Mesih olduğunu söyler. Dikkat ediniz, onların tabiriyle peygamberlik iddia eder ve beklenen Mesih'in kendisi olduğunu söyler. Görüşlerinin yayılmasında İngilizler yardımcı olmuşlardır. Ortaya attığı şeylerden bazıları şunlardır. Hatta şu an bu kesim, mesela uydu kanalında televizyonları var, böyle başlarına böyle yine Hindistanlıların sardığı tarzda böyle kabaca sarıklar sararlar. Ama oldukça şık giyiniyorlar. Sakalları ve bıyıkları uzun. Bu kimseler kendilerine göre peygamberlik devam ediyor. Hatta kendisinin de peygamber olduğunu söylüyor ve kendisinin beklenen Mehdi olduğunu söylüyor. İnançlarında en önemli şeylerden bazıları ise şunlardır inşallah onları zikredelim. İsa Aleyhisselam'ın inmesinin bir Hristiyan ürünü olması. Yani ona göre ki kendiler, kendilerini İslam'a nispet ediyorlar bunlar. Ve diyorlar ki bu inanç Hristiyanlara aittir diyorlar. İsa Aleyhisselam'ın inme meselesini. Yine kim İsa Aleyhisselam ölmedi derse şirk koşmuştur demeleri. Yani bu anlamda İsa Aleyhisselam'a onun geleceğine inanmak Hristiyanlara ait bir inançtır. Kim ise aleyhisselam ölmedi derse de şirk koşmuştur diyor. Bu ikisini inşallah burada ifade ediyoruz. 1908 yılında bu dinin kurucusu Mirza Gulam Ahmet Kadiyani 1908 yılında ölmüştür. Ve hala devam ediyor ve hala onlara göre kendi mutlaka başlarında olan kişiyi kendi peygamberleri olarak görüyorlardır. Yine son olarak bahayilik dedik. Bu da bu inancın kurucusu İranlı bu inancın kurucusu İranlı Mirza Ali Muhammed Şirazi'dir. Kendisine bab lakabını takmıştır. Yani bab yani kapı. Önce İran hükümeti tarafından hapsedilmiş sonra öldürülmüştür. Yerine taraftarlarından Bahaullah Mirza Hüseyin Ali geçmiştir. Kur'an'ın hükmünün kalktığını, Kabe'nin yıkılması ve haccın kalkmasına inanır. Düşünebiliyor musunuz? Onun yerine geçen, Bahavullah Mirza Hüseyin Ali diyor ki, Kur'an'ın hükmü kalkmıştır, Kabe'nin yıkılması gerekir ve haccın kalkmasına inanır. Ve peygamberlik iddia eder. Biliyorsunuz ben kolay kolay peygamber lafzı kullanmam ama bunların ifadelerinde kullanıyorum. Yani çünkü ben Nebi kavramı, Resul kavramı onları e, şer'i kavram olarak kabul ediyorum. Bunların ifadesiyle ben bunu söylüyorum. E, peygamberlik iddia eder. En kutsal kitap isimli bir kitap yazmıştır. En kutsal kitap. Yani kutsal değil en kutsal kitap diye bir kitap yazmıştır. Bahailik zamanla gelişmiş Bahailer Baha'nın ilah olduğunu iddia etmişlerdir. Hatta Bıraktınız Peygamber olduğunu ifade etmesi, artık bu sapıklıkta öyle bir dereceye gelmiştir ki, artık şunu söylemeye başlamıştır demiştir ki, demişlerdir ki yani onun mütesipleri o bir ilahdır Haşa. Sloganları ise şudur: Ey ilahım Bahadır, Ey ilahım Bahadır. Yani benim ilahım Bahadır manasında. Evet bu saydığımız sapık fırkalar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitne buradadır demesi, doğu tarafını göstermesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün hak olduğuyla ilgili gerçekten gözümüzle gördüğümüz açık örneklerini haber vermek masadıyla bunları söyledik. Bu saydığımız sapık fırkalar oldukça fazladır ve çoğu Doğu tarafından çıkmıştır. Bu gibi sapık mezhep ve dinler hep Doğu, yani biz uzak Doğu diyoruz, Efendime Orta Doğu diyoruz ama hep Doğu tarafından ortaya çıkmışlardır. Hicri 7. yüzyılda ortaya çıkan Tatarlar Doğu'dan Doğu'dan çıkmışlardır. Tarih kitaplarında geldiği gibi yerle bir etme öldürme gibi büyük kötülükler yapmışlardır ki Tatarlar. Günümüze kadar Doğu hala fitnelerin, kötülüklerin, bid'atların, hurafelerin ve dinsizliğin kaynağı olmaya devam etmektedir. Ateizm, komünizmin merkezi Rusya ve Çin'dir ki onlar doğudadır. Ve toprakları da oldukça geniştir. Deccal ile Yecüc ve Mecüc de Doğu tarafından çıkacaklardır. Bu fitnelerin görülen ve görülmeyenlerinden Allah'a sığınırız. Az önce Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın bize haber verdiği gibi taavuz minel fitni ma zahara minha ve ma vesselam'ın haber verdiği gibi görülen ve görülmeyen fitnelerin şerrinden Allah'a sığınınız. Biz de aynen öylece Allah'a sığınıyoruz. Burada bazı fitnelerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hadislerde haber verdiği kıyamet alametlerinden olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Yani bazı fitneler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in haber verdiği kıyamet alametlerindendir. Mesela Sıffin Savaşı Haricilerin çıkması el Havariç dediğimiz haricilerin çıkması Müslümanların ayrılığa düşmesi Büyük kötülüğün ortaya çıkması, yani haricilerin ortaya çıkmasıyla, büyük kötülüklerin ortaya çıkması, Müslümanların ayrılığa düşmesi gibi büyük fitneler ortaya çıkmıştır. Zannediyorum ilk 45 dakikayı ben doldurmuş durumdayım. İnşallah bir 10 dakika istirahat edeceğiz. Ondan sonra Osman radıyallahu anh Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle ilgili başlayan ilk fitne diyelim. Yani o fitneler dedik ya el fiten, yani fitneler bölümünü işliyoruz. Aleyhisselatü vesselam'ın haber vermesiyle bunların doğu tarafından olacağını söylüyoruz. Yine aleyhisselatü vesselam fitnelerin ortaya çıkmasından kastın demin de söylediğimiz gibi ortaya şimdiye kadar ortaya çıkmış yani tarihte ortaya çıkmış ve tarihte kalmış fitneleri anlatıyoruz. İnşallah ee, küçük bir istirahattan sonra Osman radiyallahu anh'ın öldürülmesi bölümüyle devam edeceğiz. O fitnelere de değinip inşallah konumuzu sürdüreceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Selam aleyküm ve rafatullahi ve berekat. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Fitneler bahsinde Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi kısmını inşallah işleyeceğiz. Fitnelerin ortaya çıkışı sahabe radıyallahu anhum zamanında müminlerin emiri Amr radıyallahu anh'ın öldürülmesinden sonra, şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü o fitnelerin önünde, yani Ömer radıyallahu anh, fitnelerin önünde kapalı bir kapıydı. Onun öldürülmesiyle büyük fitneler başladı. Kalbine iman yerleşmemiş kişilerden fitneye davet edenler ile, insanlara güzel görünen, fakat içinden İslam'ı yıkmak isteyen münafıklar ortaya çıktı. Buhari ve Müslim, Buhari ve Müslüm'ün Huzeyfe radiyallahu sen rivayet ettiğine göre Ömer radiyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın fitne hakkındaki sözünü kim ezberledi diye sordu. Ömer radiyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın fitne hakkındaki sözünü kim ezberledi diye sordu. Huzeyfe radiyallahu anh ben söylediği gibi ezberledim dedi. Bunun üzerine Ömer radiyallahu anh muhakkak ki sen çok cüretlisin Söyle bakalım dedi. Muzaffer radıyallahu an. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Bir adamın ailesi, malı ve komşusu yüzünden uğradığı fitneye namaz, sadaka, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak kefaret olur dedi. Bunun üzerine Amet radıyallahu diyor ki ben bunu kastetmiyorum. Hani denizin dalgalanması gibi dalgalanan fitneyi soruyorum dedi. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh, Ey müminlerin emiri! O fitneden senin üzerine bir şey yok. Seninle o fitne arasında kapalı bir kapı var dedi. Ömer bu kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı dedi. Huzeyfe kırılacak dedi. Ömer öyleyse bir daha asla kapanmaz dedi. Biz Huzeyfe'ye Ömer kapının kim olduğunu biliyor muydu dedik. O, evet. Bu gecenin yarından önce geleceğini bildiği gibi biliyordu. Ben ona hiç yalan yanlış olmayan bir hadis haber verdim dedi. Biz Huzeyfe radıyallahu anh'a kendimiz sormaya cesaret edemedik de sorması için mesruka söyledik. O kapı kim diye sordu. O kapı kim diye sordu. Huzeyfe radıyallahu an kapı Ömer'dir dedi. Yani hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermesiyle, hem de, hem de, e, ashabın anlayışı, ashabın inancı, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi de vermesiyle, biliyorlar ki Ömer Radiyallahu Anh, fitnelerin önünde bir kapıdır. Ömer Radiyallahu Anh, fitnelerin önünde bir kapı idi. Dolayısıyla, Huzeyfe radıyallahu anh'ten haber verdiğimiz bu hadisten de bu anlaşılmaktadır. Gerçekten Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın söylediği gerçekleşti. Ömer radıyallahu öldürüldü ve kapı kırıldı. Yani fitneleri örten kapı onun vefatıyla, onun şehit edilmesiyle kırıldı. Fitneler ve belalar ortaya çıktı. İlk fitne Raşid Halife Zinnureyn olan Osman radıyallahu anh'ın e, Irak ve Mısır'dan kendisine karşı gelen şer davetçilerinden bir topluluk tarafından öldürülmesi oldu. Medine'ye girdiler ve Osman radıyallahu anh evinde iken öldürdüler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Osman radıyallahu anh'a kendisine bir belanın isabet edeceğini söylemişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Osman radıyallahu anha bir belanın kendisine isabet edeceğini söylemişti. Bu yüzden Osman radıyallahu an sabretti ve kendisi yüzünden kan dökülmemesi için sahabeleri kendisine karşı isyan edenlerle savaşmaktan men etti. Sahabeyi Osman radıyallahu an sahabeyi kendisine karşı savaşanlarla savaşması konusunda men etti. Bu okuduğumuz bölüm El-Havasım Minel-Kavasım'da geçiyor ve inşallah e, ileriki bölümlerde yani bu fitneleri e, söyledikten sonra tarihi nereden almalıyız, nasıl almalıyız? İnşallah bununla ilgili de nasıl ki hadislerde e, ehl Sünnet sağlıklı bir yol tuttuysa nasıl ki bu ümmetin selefi sağlıklı bir yol tuttuysa, aynı şekilde aynı şekilde inşallah tarihte de biz e, tarihte de, tarihi alırken de sağlıklı bir yol tutmamız gerektiğini inşallah fitneler bölümünden sonra birkaç cümleyle de açıklayacağız. Ebu Musa el-Eşhari radıyallahu anh şöyle diyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'nin bahçelerinden birine doğru çıktı. Osman radiyallahu anh geldi. Burada bekle, senin için izin isteyeyim dedi. Resulullah ve vesselam izin ver, onu kendisine isabet edecek bir, edecek bir bela ile beraber cennetle müjdele dedi. Tekrar edelim, Ebu Musa aleyhissalatü vesselam şöyle diyor, Resulullah ve vesselam Medine'nin bahçelerinden birine doğru çıktı. Osman radıyallahu geldi ve ona dedi ki burada bekle senin için izin isteyeyim. Yani Ebu Musa el-Eşhari diyor ki Osman radıyallahu anh burada bekle diyor senin için Resulullah'tan izin isteyeyim. Çünkü izin alarak e, o, Resulullah aleyhisselatü yanına gidiyorlardı. Hatta bu hadisin tam metninde Ebu Bekir geldi cennetle müjdelendi. Ebu Musa el-Eşhari diyor ki git onu cennetle müjdele ve içeri al. Ömer geldi aynı şekilde cennetle müjdeliyor onu sonra Resulullah aleyhisselatü yanına alıyor. Ondan sonra Osman radıyallahu anh gelince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki ne? Ebu Musa el-Eşhariye git Osman'a izin ver buraya gelsin. Ve kendisine gelecek kendisine isabet edecek bir bela, bela ile beraber onu cennetle müjdele. Yani Osman radıyallahu anh'ı git onun başına bazı belalar gelecek ve onu cennetle müjdele buyuruyor. Bu da Buhari'nin siten bölümünde kayıtlıdır. i̇bn Hacer Rahimullah bari isimli eserinde konuyla ilgili diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ömer radıyallahu anh'ın öldürülecek olmasına rağmen belayı özellikle Osman radıyallahu anh için zikretmiştir. Yani halbuki Ömer radıyallahu anh de öldürülmüştür. Ancak Ebu Musa El-Eş'ar e, radiyallahu anh kapıda bekleyip önce Ebu Bekir geliyor cennetle müjdeliyor onu. Ömer geliyor radiyallahu anh, onu da cennetle müjdeliyor. Ancak Osman radiyallahu anh, gelince diyor ki senin başına bazı belalar gelecek ve ona cenneti müjdel ediyor. Ancak Allah razı ve vesselam niçin Ömer radiyallahu anh, bela başına gelecek veya başka bir şeyle haber vermedi? Çünkü Ömer radiyallahu anh, gerçekten fitnelerin önünde kapıydı. Ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Osman radıyallahu anh'ı fitnelerle beraber zikrediyor. Yani başına gelecek fitne ve musibetlerle beraber cenneti müjdeliyor. Çünkü Ömer, Osman radıyallahu anh'ın imtihan edildiği gibi imtihan edilmemiştir. Osman radıyallahu anh'ın imtihanı onlara cevap verip ikna etmesinden sonra sözde haksızlık ve adam kayırma nedeniyle ondan halifeliği bırakmasını isteyen bir topluluğun kendisine musallat olmasıydı. Yani bir topluluk ona musallat oldu ve ona dediler ki sen haksızlık yapıyorsun, sen adam kayırıyorsun, bu sebeple sen halifeliği bırak deyip kendisine isyan ettiler. Gerçekten tarihi doğru okunmayan kimseler göreceklerdir ki maalesef-i şedid ashaba dil uzatan, şerefli ashaba dil uzatan, maalesef e, günümüz piyasasında oldukça kitap mevcuttur. Bunlar tarihi nereden okuyorlar, nasıl okuyorlar, kimden etkileniyorlar, bunları da inşallah e, bölümün sonunda eğer vakit kalırsa, izah etmeye gayret göstereceğiz. Osman radiyallahu anh'ın şehit edilmesiyle birlikte, Müslümanlar gruplara ayrıldı ve sahabe arasında savaşlar oldu. Fitneler ve sapık görüşler yayıldı, ihtilaflar çoğaldı ve görüşler dallanıp budaklandı. Bunun neticesinde sahabe zamanında ölümcül savaşlar oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabe zamanında olacak fitneleri biliyordu. Çünkü o Medine'nin yüksek bir mahallesinden bakarak şöyle buyurdu. Hal <gülüyor> ara? Benim gördüklerimi siz de görebiliyor musunuz dedi Ali Seyyid Aleyhisselam. İnni <gülüyor> ara'l fitne teka'u hilal buyutikum qaf. Diyor ki Ali Seyyid Aleyhisselam yani o yüksek tepeden Medine'ye bakarken ashabına sorarak diyor ki benim gördüklerimi siz de görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına dökülen fitne ve felaket mahallelerini yağmur damlalarının yerde bıraktığı izler gibi görüyorum. Allahu Ekber. Hadis, e, Müslüm'ün e, fiten ve eşvetü saada kayıtlıdır. Bu hadisle ilgili İmam Nebel Rahimullah şöyle söylüyor şerhinde, fitnelerin çokluk ve kapsamlılıkta su damlalarının düştüğü yere benzetilmesi çok olması ve özellikle belli bir gruba değil de herkesi içine alacak şekilde olması anlamındadır. Yani aleyhissalatü vesselam ben evlerinizin arasında yağmur damlaları gibi fitneleri görüyorum demesi nasıl ki yağmur yağdığı zaman her yer ıslanır her yer bundan etkilenirse aynı şekilde bu fitneler belli bir kesime değil de diyor herkesi kuşatacak fitnelerdir diyor İmam-ı Rahimullah. Bunda da sahabe arasında olan Cemel, Sıffin ve Harre savaşları ile Osman ve Hüseyin radıyallahu anh'ın öldürülmesi ne işaret vardır. Bu da Resulullah aleyhissalatü ve mucizesini gösterir. Evet. Yani El Fiten bölümünde, bu fitneler bölümünde, Omar radıyallahu anh'ın vefat etmesiyle, şehit edilmesiyle o kapının kırıldığı ve Osman radıyallahu anh'ın e döneminde ise fitnelerin gerçekten başladığını görüyoruz. Ve bununla beraber bu fitnelerin en büyüğünden yine kabul ettiğimiz bir diğer fitne de cemel vakasıdır. Yani tarihe cemel vakası olarak geçmiş olan olaydır. Birileri bu vakadan rant elde etme peşindedir. Birileri cemel vakasından Ömuneğa işaret yallah an heye saldırmak peşindedir. Ona hakaret etme cüretini göstermektedir. Ancak Allah Azza Ve Celle kıyamet günü bizler ve onlar arasında ashaba söyüp dil uzatanlar arasında şahit olacaktır. Gerçekten biz ashabı bele istisna seviyoruz ve onların anlayışı üzerine olduğumuzu söylüyoruz. Hatta diyoruz ki yani Kur'an ve sünnet demiyoruz sadece. Diyoruz ki ne ve sünneti ala fehmi ashabul Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamayı kurtuluş yolu olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bunla ilgili hadisler oldukça fazladır. Dolayısıyla Cemel Vakasına dönecek olursak Osman radıyallahu anhın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan fitnelerden birisidir. Ali radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anhe, Talha ve Zubeyir radıyallahu anh arasındaki meşhur Cemel Savaşıdır. Yani demin Osman radıyallahu anhın fitnelere düştüğünü söyledik ama bunları detaylı anlatmadık çünkü konumuz bu yönüyle tarih değildir. Yani biz fitneler babını işliyoruz ve haber veriyoruz. Diyoruz ki Osman radiyallahu bu şekilde şehit edildi ve fitneler böyle ortaya çıktı. Yani hadislerin delalet ettiği konular, e, e, konulara değinerek yeterli kalmak istiyoruz. Yoksa Allah'ın izniyle konuların içerisine ihtiyaç halinde detaylı bir şekilde girecek şekilde elimizde nakiller var. Allah'a hamdolsun. Ancak biz bu nakillere girmiyor. Sadece kıyamet alametleri bahsiyle fitneler ve devamını söyleyeceğiz. Osman radıyallahu anh öldürüldükten sonra insanlar Ali radıyallahu anh Medine'deyken yanına geldiler. İnsanlar Ali radıyallahu anh'ın yanına geldiler. Ve dediler ki elini uzat sana beat edelim. Yani dediler ki ey Ali elini uzat, sana beat edelim. Çünkü Osman radıyallahu anh vefat etti. Artık seni biz halife tayin edelim. Ali radıyallahu kendilerine dedi ki acele etmeyin, insanlar düşünsünler. Bazıları eğer insanlar ülkelerine Osman radıyallahu öldürmeleriyle döner, dönerler de başka kimse de halife olmazsa ayrılık ve fesattan güvende olunmaz. Yani dediler ki bu işte acele edelim, seni bir an önce halife yapalım. Çünkü Osman radıyallahu anh'ın kanı yerde iken, insanlar kendi şehirlerine dönecek olurlarsa, evlerine dönecek olurlarsa, fitne ve fesattan güvende olunmaz dediler. Ali radıyallahu anh beyatı kabul etmesi için zorladılar ve ona beyat ettiler. Beyat edenler arasında Talha radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh de vardı. Sonra bu ikisi Mekke'ye umre yapmak için gittiler. Orada Ayşe radıyallahu anh ile karşılaştılar. Aralarında Osman radıyallahu anh'ın cinayetine dair konuştuktan sonra hep birlikte Basra'ya gitmeye karar verdiler. Ve Ali radıyallahu anh'den Osman radıyallahu anh'ın katillerini teslim etmesini istediler. Yani Tarha ve Zübeyl bunlar Ali radıyallahu anh'e biat etmekle beraber daha sonra Mekke'ye Umre için gittiler ve orada Ali, Ayşe, Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'e ile karşılaştılar ve onunla Osman radıyallahu durumunu müzakere ettikten sonra Basra'ya gitmeye karar verdiler. Ve dediler ki Ali radıyallahu anh'e Osman'ın katillerini bizlere teslim et. Fakat Ali radıyallahu anh bununla ilgili kendilerine bir cevap vermedi. Çünkü Ali radıyallahu anh Osman, Osman radıyallahu anh'ın yakınlarının kendisine başvurmasını bekliyordu. Eğer Osman radıyallahu anh'ı öldürenlerin kim olduğu belli olsaydı yani onu öldürenin bizzat öldürenin kim olduğu belli olsaydı Ali radıyallahu anh ona kısas uygulayacaktı. İşte bu yüzden aralarında anlaşmazlık çıktı. Osman radıyallahu anh'ı öldürmekle suçlananlar bunlar Osman radıyallahu anh'a karşı ayaklananlardı. Kendilerini öldürürler korkusuyla iki tarafı savaşa tutuşturdular. Yani Ali radıyallahu anh yani e, Osman radıyallahu anh'ın yakınları Osman'ın katiline karşı kısas uygulanmasını beklerken Ali radıyallahu anh onun şehit edenin bizzat belli olmaması hasebiyle ya da bu belli oluncaya kadar beklemeyi tercih etmişti. Ancak bu arada e, Ali radıyallahu anh'ın kendileriyle savaşacağından korkanlar bizzat Osman radıyallahu anh'ın tanını dökenler de fitne yapmaya başlamışlardı. Yani iki, tarafa, iki tarafı nasıl birbirine düşürürüz? kaygısı taşımaya başlamışlardı ve bunun için bir takım komplolar üretmeye başlamışlardı. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de Ali radıyallahu anh'a onunla Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'a arasında bir olay olacağını haber vermişti. Nitekim Ebu Rafi'den gelen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ali'ye şöyle demişti. İnnehu seyekûnu Beyneke ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ali radıyallahu anh a diyor ki seninle Ayşe arasında bir olay olacak dikkat eder misiniz Aisset vesselam hayatta daha bu fitneler hiçbiri görülmemiş Aisset vesselam diyor ki ey Ali seninle Ayşe arasında radıyallahu anhum bir olay olacak Ali radıyallahu anh diyor ki benimle mi Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet seninle. Ali radıyallahu anh diyor ki ne? Suçlu olan ben mi olacağım ey Allah'ın Resulü? Dikkat ediniz. Ey Allah'ın Resulü suçlu olan ben mi olacağım? Yani Ayşe radıyallahu anh ile aramızda bir sorun olduğunda ben mi suçlu olacağım diye sorduğunda Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki ne? La. Hayır diyor. Velakin ancak ize kâne dâlik, eğer böyle bir şey olursa <gülüyor> eğer böyle bir şey olursa onu emin olacağı yere geri geri gönder. Eğer sizin aranızda böyle bir şey olursa yani diyor ki ben mi haksız olacağım ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Aleyhisselatü Vesselam diyor hayır. Sen diyor aranızda bir şey geri çekileşirse onu emin olacağı beldeye ya da evine geri gönder buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Ahmet'in müsnedinde kayıtlıdır ve hadis Hasen'dir. Yine aynı şekilde İbn-i Hacer-i Eskalani Fethul Bari'de geçiyor. 13. cilt 55. sahifede geçiyor. Haysemin'in Mecmiyor Zevaid'de geçiyor. 7'ye 234'te ve şöyle diyor. Ahmet Bezar ve Tebarani rivayet etmiştir. Ravileri ravileri sikadır. Yani güvenilirdir. Yine Ayşe radiyallahu anh, Talha ve Zübeyr radiyallahu anh, savaşmak için değil de Müslümanlar arasında barış yapmak niyetiyle oraya gittiklerine hakimin Tayyip bin Ebi Hazım yoluyla rivayet ettiği şu hadis delildir. Arkadaşlar bu bölüm çok önemlidir. Yani ashabımız yani bir töhmet altında kalmaları, kirlenmeleri gerçekten Allah azze ve celle'nin razı olacağı bir şey değildir. Müminlerin de hoşlanacağı bir şey değildir. O yüzden sahih nakilden Elde ettiğimiz delillere, elde ettiğimiz belgelere e, lütfen e, önemseyerek kulak verelim. Ve bakınız Ümmüne Aişe'yi veya e, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhumu oraya savaşmak için gitmekle itham edenlere inşallah bir cevap niteliğinde delil vardır. Şu hadisi delil göstereceğiz. Ümmüne Aişe radıyallahu anha Beni Amir mıntıkasındaki sulak araziye geldiğinde köpekler ona havlamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu anh bu nerenin suyudur dedi. Kendisine bu havabin suyudur denildi. Ayşe radiyallahu anh ancak geri döneceğimi sanıyorum dedi. Oranın oranın e, geldiği sulak arazinin ee, neresi olduğunu sorun sorunca e, Hav'ab ha, suyu olduğunu öğrenince diyor ki o zaman ben geri döneceğim diyor. Bu yüzden Zübeyir radıyallahu anh diyor ki hayır henüz ulaşmadık gideceğimiz yere. İlerleyiniz ki insanlar sizi görsün. Böylece Allah onların aralarını ıslah eylesin. Onları barıştırsın dedi. Ayşe radıyallahu anh ancak geri döneceğimi sanıyorum. Çünkü dedi ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle derken işittim. Keyfe bi'idakunna izâ nabahatha kilabul havabr. Aişe Sattu Vesselam buyuruyor ki siz kadınlardan biri havabin köpekleri kendisine havladığı zaman hali nice olur dediğini duymuştum. Yani Ümmü Ayşe diyor ki ben buradan geri döneceğim. Çünkü Aleyhi ve Sellem buyurmuştu ki siz kadınlardan biri, Hav'ab'in köpekleri kendisine havladığı zaman hali nice olur. Yine aynı şekilde az önce zikrettiğimiz yerlerde geçiyor, Hakimin Mustadrek'inde geçiyor, İbni Hacer'de geçiyor, sahih senedi olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Heysemi'de geçiyor, El Bezar, Ebu Ya'la ve Bezar rivayet etmiştir. Ahmet'in ravileri sahih hadis e, ravileridir ve bunu tahsih ediyorlar. E, müsnetteki hadisin müsnetteki yeri de Bukenzil Umul e, Ummel dipnotlu 6'ya altı, bölü 52'dir. Şimdi yine Bezzar İbn Abbas ad rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına şöyle buyurmuştur. Sizden hanginiz çok tüylü bir deveye biner ve Tav'ab'in köpeklerinin havladığı yere kadar gider. Sağında ve solunda pek çok öldürülen olur. Neredeyse o da öldürülecekken kurtulur buyurmuştur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. i̇bn Hacer geçiyor. E, İbn Hacer Fethülbari'de geçiyor. i̇bn Hacer ravileri Sikadır e, diyor. Ebu Bekir bin Arbi El Havasım ve El Kavasım'da geçiyor. E, ve daha devam ediyor böylelikle. İbn-i Teymiye rahimullah ise bu haberle ilgili şöyle söylüyor. Muhakkak ki Aişe radıyallahu anh'e ortaya savaşmak için değil, Müslümanlar arasında barış yapmak için gitmiştir. Oraya gitmenin, oraya gitmesinin Müslümanların çıkarına olacağını sanmış, sonra oraya gitmemesinin daha hayırlı olacağını ortaya çıkmıştı. O ne zaman bu olayı hatırlasa, Peçesi ıslanana kadar ağlardı. O ne zaman bu Evet. Var mı ses arkadaşlar? Ses geldi mi? Ses geldi mi arkadaşlar? Şu an var mı ses? Ee, o zaman İbn-i Teymiye'nin sözünü tekrar edelim. Rahimullah. İbn-i Teymiye diyor ki Muhakkak gidiyor Ümmüne Aişe radıyallahu anh'e Oraya savaşmak için değil Müslümanlar arasında barış yapmak için gitmiştir oraya gitmesinin Müslümanların çıkarına olacağını sanmış sonra oraya gitmemesinin daha hayırlı olacağı ortaya çıkmıştı. Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'e ne zaman bu olayı hatırlasa peçesi ıslanana dek ağlardı. Ses gitti mi abiler? Şu an var mı ses? Selamünaleyküm Aleyküm. Evet. Ee, var değil mi? Evet. Ee, i̇bn Rahimullah diyor ki Ümmüne Aişe oraya savaşmak için gitmemişti. Aksine Müslümanların arasını ıslah etmek için gitmişti. Ve Ümmüne Aişe ne zaman bu olayı hatırlarsa peçesi ıslanıncaya kadar ağlardı ve hatta yolda giderken aleyhisselatü vesselam'ın bazı sözlerini hatırlamış ve geri dönmenin daha doğru olacağına inanmıştı aynı şekilde bu olaya karışan karışanların geneli Talha, Zübeyir ve Ali radıyallahu anh'a çıkan savaştan dolayı pişman olmuşlardı yani Ali radıyallahu anhle, tamam olayı kapatıp açalım tamam İbn-i Rahimullah diyor ki Cemel Savaşı'nda onların savaşmak gibi bir niyeti yoktu. Savaş onların istekleri dışında oldu. Ali ile Talha ve Zübeyir radıyallahu karşılıklı haberleşip Müslümanların çıkarı için anlaşmak istediler. İmkanları olduğunda Osman radıyallahu öldürenleri yani fitne ehlini arayacaklardı. Ali radıyallahu ne onun öldürülmesine ve ne de ona karşı çıkanlara yardımcı olmaya razı olmuştur. Vallahi ne Osman'ı öldürdüm ne de onun öldürülmesine yardımcı oldum diye yemin ederdi. Ali radıyallahu anh doğru söylüyordu. Osman radıyallahu öldürenler Ali radıyallah'ın karşı tarafla katilleri yakalamak üzere anlaşmasından korktular ve Talha ve Zübeyr radıyallah'ın tarafına saldırdılar. Talha ve Zübeyr radıyallah Ali radıyallahu anh'ın kendilerine saldırdığını zannederek kendilerini korumak için karşı tarafa saldırdılar. Aynı şekilde Ali radıyallahu de Talha ve Zübeyir radıyallahu anh'ın kendilerine saldırdığını zannederek o da kendini korumak için karşı tarafa saldırdı. Yani bir takım fitne sahipleri işte böylece fitneyi körüklemişlerdi. Kendilerini muhafaza etmek için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şerefli ashabını birbirine düşürmüşlerdi. Böylece aralarında istemeyerek fitne çıktı ve o sırada Ayşe radıyallahu anh'a deve deve üzerindeydi. Ne savaştı ne de savaş emri verdi. Olayı iyi bilen birçok sayıda tarihçi bu şekilde haber vermektedir. Şimdi hatta derler ki bu olayın ismini Cemel vakası almasının sebebi Ümmüne Aişe radıyallahu anh'ın devesi etrafında birçok insan öldürülmüştü. Birçok insan öldürüldüğü için onun devesi etrafında. Cemel vakası diye tarihe geçti. Onun etrafında insanlar öldürülme sebebi de onu korumak için etrafında oluşturulan etten duvar yıkılmaya çalışıyordu ve böylelikle çok zayiat veriliyordu doğrusunu en iyi bilen Allah'tır ancak biz demin de konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi tarihi nasıl doğru okuyacağız ve şimdiye kadar okuduğum e, bütün haberler Allah'ın izniyle sahih, sahihliği ortaya çıkmış yani e, müsnedi sahih olan efendim e, metni sahih olan e, haberlerle inşallah bu tarihi aktarmış oldum. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği fitneler bahsindedir. Bir diğer fitne ise Sıffin Savaşı diye tarihe geçen olaydır. Cemel Savaşı'ndan ayrı olarak sahabi arasında ortaya çıkan fitnelerden başka birisine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şu hadisiyle işaret etmiştir. La tequmus sa'atu hatta taktatila fı'atan azimetan yekunu beynehuma mektale mektale tun azime davahuma buyuruyor ki iki büyük İslam topluluğu savaşmadıkça kıyamet kopmaz iki büyük topluluk ey yani Müslümanlardan iki büyük topluluk savaşmadıkça Kıyamet kopmaz. İkisinin de davası bir. Yani ikisi de İslam için savaşlıklarını iddia ettikleri halde. Bu iki topluluk arasında büyük bir katliam olacaktır. Buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Bu söylediğimiz hadis Buhari'de Fiten bahsinde geçmektedir. Aynı şekilde Fethul Bari'nin şerhinin 13. cildi de geçmektedir. Yine Müslim'in Fiten ve Eşref-ü geçmektedir. Nevevi de bu, bunu şerh etmiştir. Yani e, Nevevi şerhinde bunu görmemiz mümkündür. i̇bn Hacer, Hacer Rahimahmullah Fethul Bari'de söylediği gibi bu iki topluluktan birisi Ali radıyallahu anh ve beraberinde olanlar, diğeri ise Muaviye radıyallahu anh ve beraberinde olanlardır. Yani bu iki topluluktan birisi Ali radıyallahu anh ve taraftarları, diğeri ise Mavi radıyallahu anh ve onun beraberinde olanlardır. Bezar'ın ceyyid bir senetle naklettiği rivayette Zeyd bin Veh şöyle diyor: Biz Hüzeyfe radıyallahu anh'ın yanında idik. Bize şöyle dedi: Din kardeşlerimiz çıkmış birbirlerinin yüzüne kılıç ile vururken, siz ne haldesiniz? Biz de sen bize ne yapmamızı emredersin dedik. Huzeyfe, Ali'ye davet eden grubu bulun ve onlara uyun. Çünkü hak üzerinde olan odur. Yani Huzeyfe radıyallahu diyor ki, Müslümanlar birbirlerinin yüzüne kılıç çekmiş vururken siz ne haldesiniz? Etrafında olanlar dediler ki ne yapmamızı istersin? Ali radıyallahu anh'ı ve o grubu bulun ve onlara uyun dedi. Çünkü hak üzerinde olan odur. Şimdi söylediğim bu hadiste yine Fethülbari'de yani Buhari'de dolayısıyla bari'nin 13. cildinde geçmektedir. Ancak e, dikkat ederseniz hep Huzeyfe radıyallahu anh'den birçok rivayet var. Dersin ilk bölümünü dinleyen kardeşler hatırlarlar. Huzeyfe radıyallahu anh hem uzun yaşamıştır hem de şunu söylemiştir. İçinizde kıyamet alametlerini en iyi bileniniz benim dedi. Ve haber verdi. Dedi ki aleyhissalatü vesselam işte sabah namazını kıldırdı, öğlene kadar kıyamet alametlerini anlattı. E, tekrar e, ölen namazını kıldırdı, hutbeye çıktı, bu sefer ikindiye kadar anlattı. Sonra tekrar namaz için indi, sonra tekrar çıktı, akşama kadar kıyamet alametlerini anlattı. Ve böyle e, dedikten sonra yani dikkat ederseniz Hüzey Feradiyallahu anh diyor ki ben en çok bileninizim ve sürekli Hüzey Feradiyallahu anh'tan rivayetler var bu konuda. Ve hatta o şunu söylemişti, hatırlayalım. Diyordu ki, o kadar çok kıyamet alametlerini ezber bildim ki, öğrendim ki, hatta bir kısmını unuttum. Bir kısmını unuttum ancak o alamet gerçekleştiği zaman hatırıma geliyordu. Aynı şunun gibi diyor, hani sizden biriniz birini görür, birini görür, onu tanır, aradan yirmi sene sonra o, o adamı unutur. Yirmi sene sonra onu görünce hemen hatırlayıverir. Aynı ben de öyle bazı alametleri unutmuştum, unutuyordum. Ancak o alamet ortaya çıkınca ben diyordum ki Sedataya Rasulullah Aleyhisselat Vesselam. Yani hemen diyordum ki gerçekten Resulullah doğru söylemiş Aleyhisselat Vesselam. Resulullah bize bunu haber vermişti. İşte o sahip olduğu bu bilgiden ötürü, sahip olduğu bu bilgiden ötürü kendisini dinleyen etrafındaki insanlara, tabi'in ve diğer insanlara diyor ki. Siz diyor Müslümanlar birbirine kılıç çekmişken ne haldesiniz? Peki ne yapmamızı istersin? Siz Ali radıyallahu anh ve ona uyanların bulun ve onlara uyun dedi. Ama bu demek değildir arkadaşlar. Yani bugün bazılarının yaptığı gibi. Yani bu belki ileride söylenecek bir söz ancak ifade edelim. Yani e, Ali radıyallahu anh haklıydı. Evet e, biz ayrı bir fırka olalım şia olalım adı üzerinde Şiha, yani farklı bir yol tutalım biz başka bir menhec üzerinde bulunalım Ali radıyallahu anh'ın taraftarlığını yaparken diğer ashaba söylelim vallahi Huzeyfe radıyallahu anh bunu kastetmiyor özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekir çünkü bu bizim aslında tarihi bir bilgi ancak açınız bizim akide kitaplarımızda ashab yani onu sevmeyle onu sevmenin önemi ve benzeri şeyler bizim akide kitaplarımızda yer almıştır. Niçin? Çünkü bizim için akidevi bir mesele olmuştur. Bu iki topluluk arasında yani Sıffin Sıffin neresidir? Irak ile Suriye arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısında Rika'ya yakın bir yerin adıdır. İsmini oradan almıştır. Sıffin o, o, o yerin adıdır. E, bu iki Topluluk arasında sıffin denilen yerde hicri 36. senede zilhicce ayında savaş oldu. Savaşta her iki taraftan toplam 70.000'e 70 yakın insan öldü. Savaşta 70.000'e 70 yakın insan öldü her iki taraftan da, Yani hem Muaviye radiyallahu anh tarafından taraftarlarından hem Ali radiyallahu anh tarafından 70.000 kadar insan öldü. Ali radıyallahu anh ve muaviye arasında, racıallah arasında olan bu savaşı her ikisi de istemiyordu. Ne Ali radıyallahu savaş istiyordu, ne muaviye radıyallahu savaş istiyordu. Ama her iki ordu içinde heva ehli, savaş isteyen etkili kişiler vardı. Bu yok edici savaşların patlak vermesine götüren durum işlerin hem Ali radıyallahu'nun hem de muaviye radıyallahu'nun idaresinden çıkmasıdır. Bununla ilgili Şeyhül İslam İbn Teymiyye Rahimullah diyor ki her iki taraftan savaşı isteyenlerin çoğu ne Ali radıyallahu anh'a ne de Muaviye radıyallahu anh'a itaat ediyorlardı. Yani Ali radıyallahu'nun taraftarları da Ali radıyallahu'a itaat etmiyordu. Muaviye radıyallahu'nun taraftarları da Muaviye'ye itaat etmiyorlardı. Her iki tarafta da savaşı arzu eden topluluklar vardı. Kaldı ki Ali radıyallahu ve Mavi radıyallahu anh arasında e, savaşanlardan kan akıtmayı durdurmalarını istemişlerdi. Yani Ali radıyallahu ve Mavi radıyallahu kendi taraftarlarına kan dökmemelerini emrediyordu. Fakat olanlar karşısında çaresiz kalmışlardı. Çünkü fitne tutuşunca hikmet sahipleri onun ateşini söndürmekten aciz kalırlar. Gerçekten yani bugünün Müslümanları yani az da olsa yok mudur? Yani gerçekten sahih akideyi benimsemiş, sahih menheci benimsemiş, efendim fitnelerden rahatsız olan, küfür ve isyandan rahatsız olan. Ama hangi fitneyi durdurabiliyoruz arkadaşlar? Yani bize düşen çaba sarf etmektir. Ve çaba sarf ettikten sonra bu konuda azami gayret sarf etmektir. Ancak gerçekten fitneler oldukça yaygınlaşmıştır. Fitneler diz boyudur. Aynı şekilde Muaviye radıyallahu anh ve Osman e, Ali radıyallahu anh ile ilgili de aynı şeyi söylemek mümkün. İbni i Teymiye rahimullah da buna dikkat çekiyor ve diyor ki her ikisi de kendi topluluklarını bu konuda durduramıyorlardı. Zaten onların karşı karşıya geliş sebebi de bu sıfinde e, Osman radıyallahu anh'ın kanıyla alakalıdır. Muaviye radıyallahu anh diyordu ki Osman'ın katillerini bulunuz, onları teslim edinceye kadar ben... Şu anki e, valilik görevini bırakmayacağım. Yani devam edeceğim. O orada öyle kaldı. E, Ali radiyallahu anh'a bu konuda uymadı. Yani dedi ki ben katiller ortaya çıkıncaya kadar bu görevini sürdüreceğim. O da Şam bölgesinde sevilen birisiydi. Ve taraftarı çoktu. Dolayısıyla e, fitneciler boş durmadı ve bunları karşı karşıya getirdiler. Ve devamla e, İbn-i Teymiye rahimullah diyor ki Her iki orduda şu isimler vardı. Her iki orduda. Yani savaşa tahrik eden şu isimler vardı. Eşter el-Nehai Haşim bin Utbe el-Merkal Abdurrahman bin Halid bin Velid. Abdurrahman bin Halid bin Velid. E, Ebul awar el-Sulemi gibi bunların künyeleri burada kayıtlı. Ancak onları inşallah söylemeye gerek yok. isimle yetinelim. Savaşa teşvik eden insanlar Buna benzer çokça e, insanlar vardı. Bir başka kısmı da Osman radıyallahu anh'ı desteklerken bir kısmı ondan nefret ediyorlardı maalesef. Bir kısmı Ali radıyallahu anh'ı desteklerken bir kısmı da ondan nefret ediyorlardı. Ayrıca Muaviye radıyallahu ile beraber savaşanlar hususi onun için değil aksine başka sebeplerden dolayı savaşıyorlardı. Yani Muaviye ile beraber savaşanlar aslında başka menfaatler sebebiyle maalesef savaşıyorlardı. Fitne zamanı olan savaşlar aynı cahiliye zamanında olan savaşlar gibidir. Fitne zamanında olan savaşlar aynı cahiliye zamanında olan savaşlar gibidir diyor i̇bn Rahimullah. Bu savaşlara katılanların amaç ve düşüncelerinin ne olduğu tam olarak tespit edilemez. Aynı Zuhri'nin dediği gibi diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı fitne çıktığında çoktu. Herkes Kur'an'ın yorumu ile dökülen kanın, alınan malın ve ırzın heder olduğuna dair birleşmiştir. Bunları cahili seviyeye indirmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı fitne döneminde çoktu. Dikkat ediyor musunuz? Hızla büyüyen bir İslam var hızla azalan ve fitnelere düçar kalmış bir ashab var. Dolayısıyla bid'at ve hurafelerin günümüze kadar gelmesi, bazı sapık fırkaların inançlarını günümüze kadar koruması, mesela bu felsefe ile ilgili akide elde etmek veya böyle bir akide oluşturmak, bunlar hepsi maalesef o fitne döneminden miras kalan hususlardır. Ancak İnşallah demin de ifade ettiğimiz gibi bizim konularımız asıl itibariyle bunlar değildi. Ancak Allah'ın izniyle ashaba saldıranlara, ashaba dil uzatanlara e, böyle gereği gibi cevap verecek elimizde elhamdülillah metinler var, kaynaklar var. Ancak konumuz bu değildir. Biz Maviye radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh ve ashabın hepsini kusur edebilirler ancak hepsinden Allah Azze ve Celle razı olduğuna inanıyoruz. Aynen Ali radıyallahu an haklıdır ancak Ali radıyallahu haklı olması sebebiyle birilerinin çıkıp ashaba dil uzatması büyük bir haksızlıktır ve nifağın işaretidir diyoruz. Ve bir diğer fitne, önemli fitne el havariç yani hurucu havariç yani haricilerin çıkması Haricilerin Ali radıyallahu anh'a karşı ortaya çıkmasıdır. Onların ilk olarak ortaya çıkışları Sıffin Savaşı sonundadır. Iraklılar ve Şamlılar iki taraf arasında tahkim, hüküm verme konusunda ittifak ettiler. Dikkat ediyor musunuz? Iraklılar ve Şam diyorum. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, fitnenin doğudan çıkacağı diye haber verdiği ya da işte Medine'ye bakarken yağmurun sizin evlerinizin arasına yağmur damlalarının girdiği gibi iz bıraktığı gibi fitnelerin iz bırakacağı aynen haber verdiği gibi şimdi de e, haricilerin çıkışını okuyoruz. Bunlar Iraklılar e, ve Şamlılar olarak her iki taraf arasında dediler ki ne bir hakem seçelim hüküm verme konusunda ittifak ettiler. Hariciler önce Ali radıyallahu anh'ın idiler. Hariciler asıl itibariyle Ali radıyallahu anh'ın taraftarıdırlar. Ali radıyallahu anh küfeye dönerken onun ordusundan ayrıldılar. Ve Harura denilen yerde konakladılar. Harura denilen yer küfeye 2.000 uzaklıkta 2.000 uzaklıkta bir köyün adıdır. Hariciler buraya nispetle El Haruriye diye de isimlendirilmişlerdir. Sayıları yaklaşık 8.000 kişiydi. Bir söze göre de 16.000 kişiydi. Ali radıyallahu anh İbni Abbas radıyallahu anh'ı onlara gönderdi. Yani bunlar Ali radıyallahu anh'ten e, hakem olayına Sıfı Savaşı'nın sonunda bir hakem seçelim olayına razı olunca iki taraf yani Iraklılar ve Şamlılar burada ittifak edince bu sefer e, küfeye dönüşte Harura denilen mevkide haricileri oluşturan bu grup bir rivayete göre 8 bin bir rivayete göre ise 16 bin olan bu kesim Harura'da konakladı bunlara da ee, Allah e, Ali radıyallahu anh İbn Abbas radıyallahu anhi onlara gönderdi. Yani neye gönderdi onlara? Yani ayrılmamalarını, ayrı bir fırka oluşturmamalarını, fitnede ısrar etmemelerini, hatalarını kendilerine haber vermek için İbn Abbas radıyallahu anhi onlara gönderdi. İbn Abbas radıyallahu anh, onlarla münazara etti ve bazıları onunla birlikte dönüp. Ali radıyallahu anh'ın emrine girdiler. Ve e, benim hatırladığım kadarıyla İbni Abbas'la beraber dönenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu da gerçekten İbn Abbas radıyallahu anh'ın e, ilmini, ilimde fakih olduğunu, aleyhissalatü vesselam'ın duasının onun üzerinde tecelli ettiğini, Allahümme fakih din Ya Rabbi onu dinde fakih kıl ya da ona e, Kur'an'ın tevilini öğret demesinin gerçekten dilde çok usta olan hariciler veya efendime söyleyeyim çok takvalı görünen böyle alınlarında secde izleri olan bunlar çok ibadet etmekle biliniyorlar ve dinde de böyle aşırı gidenler olarak bilinirler. Böyle bir kesim üzerinde yaptığı konuşma sebebiyle arkasından yüzlerce insanın gitmesi gerçekten hem Allah Azza ve Celle'nin rahmeti hem de İbn-i anhın bu konuda Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının onun üzerinde tuttuğunu gösteren bir delildir. Hariciler, Ali radıyallahu anh'ın tahkim olayından dolayı tövbe ettiğini yaydılar. Hariciler dediler ki, bakınız dediler hakem olayından ötürü Ali radıyallahu anh pişman oldu ve tövbe etti. Böyle bir haber yaydılar. Bunun üzerine diğer bazıları geri döndü. Ali radıyallahu onlara Küfe mescidinde bir konuşma yaptı. Ali radıyallahu onlara Küfe mescidinde bir konuşma yaptı. Bu sırada mescidin yan bölümlerinde bulunan diğer hariciler, "Hüküm ancak Allah'ındır. Sen insanların görüşleriyle hükmettin. Allah'ın kitabıyla hükmetmedin. Allah'a şirk koştun." dediler. Ali radıyallahu ise onlara şöyle dedi: sizin bizim üzerimizde üç hakkınız vardır. Sizin mescitlere gitmenize engel olmayız. Ganimetlerden rızkınızı engellemeyiz. Fesat çıkarmadığınız sürece sizinle savaşmayız. Hariciler daha sonra toplanarak mıntıkalarından geçen herkesi öldürmeye başladılar. Burayı söylemeden önce aklıma şu geldi yine sahih bir rivayetten okuduğum. Mesela İbrahim Abbas e, radıyallahu anh haricilerden azım sanmayacak bir topluluğu e, e, Harura denilen yerden alıp getirince e, onlar da dediler ki ne Ali radıyallahu an dediler hakem olayından ötürü tevbe etti yani Amr bin Asın hakem olması meselesi falan yani niçin işte bir e, insanı hakem olarak seçtiniz gibi onların isyanı vardı e, ve hükme rıza göstermiyorlardı. Dolayısıyla Ali radıyallahu anh'e diyorlardı ki hüküm ancak Allah'ındır. Ali radıyallahu anh'ın küfe mescidinde, mescidinde konuşma yaparken onlar ona isyan ederek diyorlar ki hüküm inil hükmü illelillah hakimiyet ancak Allah'ındır. Hatta bir rivayette diyor ki Ali radıyallahu anh onlar öyle deyince önüne Kur'an-ı Kerim'i koydu ve eline bir çubuk alarak Kur'an'a dokundu ve dedi ki ey Kur'an ne dersin? Senin hükmün nedir? Öyle yapınca bu sefer etrafındakiler dediler ki bu haricilerden dediler ki sen niçin Kur'an'a soruyorsun? Kur'an konuşmaz ki. Öyle deyince onlar Ali radiyallahu onlara dedi ki siz bana diyorsunuz ki hüküm Allah'ındır. İşte ben de ona soruyorum. Yani şunu demek istedi. Ne yapacaktım? Yani hakem olayında elbette iki tarafın razı olduğu bir hakem seçilecekti. Hüküm budur. Hakime de düşen ayette Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. E ya ayet diyor ki ayette وَاِذَا وَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. Yani Kur'an ve sünnete göre hükmedin. Dolayısıyla eee Ali radıyallahu onlara bu şekliyle cevap vermiştir. Yani Kur'an'a soru sormuştur. Onlar da demiştir ki Kur'an cevap vermez. O da demiştir ki o zaman siz bana niçin diyorsunuz? Hüküm Allah'ındır. Sen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedin gibi. Ve daha sonra hariciler toplanarak mıntıkalarından geçen herkesi öldürmeye başladılar. Dikkat edin. Ali radıyallahu onlara üç hususta eman verdi. Dedi ki sizin üzeri, bizim üzerimizde üç hakkınız var. Eğer mescitlerimize gelirseniz size engel olmayacağız. Ganimetlerden rızkınızı engellemeyeceğiz. Yani ganimetten pay alabilirsiniz. Fesat çıkarmadığını sürece de sizinle savaşmayacağız. Onlar ise ne yaptılar? Kendi mıntıkalarından geçen herkesi öldürmeye başladılar. Habab bin Eret'in oğlu Abdullah e, e, Rahimullah ve hanımı onların bölgelerinden geçerler. Bunun üzerine Habbab İbn Erat radıyallahu oğlunu öldürürler, öldürdüler ve hamile olan hanımının karnını yardılar. Müminlerin emiri radıyallahu anh bunu öğrenince onu kimin öldürdüğünü sordu. Onlar şöyle cevap verdiler: Hepimiz öldürdük. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh savaş hazırlıklarına başladı. Ve Nehravan'da, biliyorsunuz bu da Nehravan Savaşı olarak tarihe geçti. Nehravan denilen bölgede onlarla karşılaşıp onları feci bir yenilgiye uğrattı. Ee, bu savaştan ancak çok azı kurtulabilmiştir. Yani hemen hemen hepsi helak olmuştur haricilerin orada. Hemen hemen hepsi helak olmuştur. Çok azı hayatta kalmıştır. Ve ee, Ali radıyallahu anh kendilerine bunu kim öldürdü? Yani Habbab bin Eret'in oğlu Abdullah'ı kim öldürdü? Onun hamile eşini öldürüp karnından çocuğunu, karnındaki çocuğunu öldürecek kadar caniliği kim yaptı diye sorduğunda şöyle cevap aldılar. Dediler ki hepimiz bunu yaptık. O da onlarla Nehravan'da karşılaştı ve savaştı. Nehravan'da üç nehirden oluşan Irak'ta, Bağdat yakınlarında geniş bir arazi, Arazinin adıdır. Azerbaycan'dan başlıyor. Buradaki nehirler pek çok yerleşim yerini suladıktan sonra Dicle'ye dökülüyor. Farsça ismi Cevrevandır. İsim Arapçaya Nehravan olarak geçmiştir. İnşallah bunu da paylaşmış olalım. El Mecmul Buldan'da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin içinde hariciler taifesinin çıkacağını bize haber vermiştir. Bu konuda mütevatir olmuş hadisler vardır. i̇bn Kesir, sahih, Sahihler, Sünenler ve Müsnetler'de rivayet edilmiş 30'dan fazla hadis zikredilebilir. Hariciler hakkında rivayet edilen o hadislerden biri de Ebu Sa'id, El-Hudri radıyallahu anh, rivayet ettiği şu hadistir. Temriku marikatun inde furkatin minel muslimin. يَقْتُلُوهَا اَوْلَتْ تَاِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ Müslümanların arasına bir ayrılık düştüğü vakit dinden çıkan bir taife ortaya çıkar. Dikkat ediyor musunuz? Müslümanların arasına bir ayrılık düştüğü vakit dinden çıkan bir taife ortaya çıkar. Onları iki taifeden eden Hakk'a en yakın olanı öldürür. Onları iki taifeden Hakk'a en yakın olanı öldürür. Dikkat ediyoruz az önce de haber verdi. Sizden iki taife davası aynı olan iki büyük taife karşılaşmadıkça kıyamet kopmaz demişti aleyhissalatü vesselam. Bu iki taifede Iraklılar ve Şamlılar olmak üzere yani Şamlılar Muaviye radiyallahu taraftarları. Iraklılar ise e, Ali radiyallahu taraftarları ancak bunların her iki tarafta da fitne yapanlar vardı. Ve dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam bunları haber verdi ve şu hadiste de diyor ki e, mesela hariciler ismi El-Havariç, hava hariciler diyoruz. Neyin harici? Yani onlar diyorlar ki biz ne Muaviye taifesindeniz ne Ali radiyallahu anh taifesindeyiz. Önce Ali radiyallahu anh taifesindenlerdi sonra bundan çıktılar. Havariç oldular yani harici oldular. Niçin? Hakem olayına rıza göstermedikleri için başka bir üçüncü fırka oldular. Bunun için Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki Müslümanların arasına bir ayrılık düştüğü vakit işte o o, o Müslümanlar Aleyhisselatü ve Vesselam dikkat edin her iki gruba da Müslüman diyor. Yani Mavi Radiyallahu Anh'e ve Ali Radiyallahu Anh'e Müslümanlar diyor. Dinden çıkan bir taife ortaya çıkar. Yani demek ki harici derken hem dinden çıkmış havariç olmuş, dinden harici olmuş hem de Ashab'tan, yani haktan ha, e, havariç olmuş, yani haric olmuş bir topluluk olarak ortaya çıkar. Onları iki taifeden Hakk'a en yakın olanı öldürür. Yani Muaviye ve Ali radıyallahu anh'ın iki taifesinden biri hakta, Hakk'a yakındı. Kimdi o? Ali radıyallahu anh'ın taifesiydi. Çünkü biliyorsunuz az önce Huzeyfe radıyallahu haber verdiği, sizler Kardeşlerinizin yüzde, yüz yüze kılıç çekerken ne haldesiniz dediğinde ne yapalım diye soranlara gidiniz Ali radıyallahu anh'ın taraftarlarıyla beraber olunuz. Çünkü onlar hak üzeredir demesi ve Vesselam'dan öğrendiği haberler sebebiyledir. İşte bu hadiste de bu açıkça ortaya çıkmaktadır. Yine Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kendisine haricilerden sorulunca şöyle demiştir. Yani birileri Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh haricilerle ilgili soru soruyorlar. O şöyle cevap veriyor. Ben Haruriye'nin kimler olduğunu bilmem. Yani onlar bir ismi de Haruriye dedik ya o Harura denilen bölgede toplandıkları için. Fakat Resulullah ve vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. Bu ümmetin içinde yani bu ümmetten demiyor. Bu ümmetin içinde bir grup çıkar. Onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı hor görürsünüz. Dikkat ediyor musunuz Aişe Tebereselem? Haricileri tarif ederken Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu ta'ala bunu haber veriyor. Diyor ki ben Aişe Tebereselem'i işittim. Diyor ki yahrucu fi değil, ümme bu ümmetten bir bir grup çıkacak bu ümmetin iç, ümmetten demiyor bu ümmetin içinden bir grup çıkacak. yakul minha yani demiyor bu ümmetin bu ümmetten birileri çıkacak bu ümmetin içinden çıkacak diyor. Qaumun tahkirene salatukum ma salatihim onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı hor görürsünüz yani siz onların Öyle uzun uzun rukularını, uzun uzun secdelerini, uzun uzun kıyamlarını gördüğünüz zaman kendinize ayıplarsınız. Dersiniz ki yahu bizim kıldığımız namaz mıdır yani? O kadar hassas olacaklar yani. O kadar gayretli olacaklar. Yakraûne Kur'an. Aleyhisselatü Vesselam devam diyor ki onlar Kur'an'ı okurlar. Le yücevizu hulukahım. Ancak diyor, onların okudukları, onlar Kur'an'ı okurlar ancak okudukları boğazlarını geçmez. Av, ya da onların gırtlaklarını aşmaz. Yemrukune minedini maruqas semi minar minarramiyeh diyor ki, onlar okun avdan öteye çıkış çıkışı gibi dinden çıkarlar. Yani onlar okun avdan. Yani oku attığınızda hani ava değer bir tarafından çıktığı gibi diyor. Onlar dinden çıkarlar. Aleyhisselatü ve sellem e, bunu haber vermiştir. Buhari'de kayıtlıdır. İnşallah devam edelim. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü ve sellem haricilerle savaşmayı emretmiş ve onlara savaşana ecir verileceğini açıklamıştır. Bu da haricilerin sesadını İslam'dan uzak olduklarını çıkardıkları fitne ve kargaşalarla bu ümmete olan büyük zararlarını göstermektedir. Yani az önceki hadiste de dikkat ediniz, Kur'anı Kur'an'a Kur'anı hakem kabul ediyorlar, Kur'anı okuyorlar, namazları uzun uzun ama Ayeset Vesselim diyor ki okun yaydan çıktığı gibi veya avdan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Ve yine Ayeset Vesselim bir hadis şerifte şöyle buyuruyor. Ahir zamanda, yaşları küçük, akılları zayıf bir kavim meydana çıkacaktır. Onlar mahlukatın hayırlısı olan, Rasul sözünden söyleyecekler ama onların imanları gırtlaklarını aşmaz. Onlar okun avdan öteye çıkışı gibi dinden çıkacaklardır. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü bunları öldürmekte, öldüren kişiye kıyamet gününde sevap vardır. Allahu Ekber. Aleyhisselatü Vesselam bunların katledilmesini emretmiş ve e, öldüren kişinin müka mükafatla e, mükafatla karşılaşacağını ahiret gününde haber vermiştir. Bu e, hadis Buhari'de Fethul de yine aynı şekilde şerh edilmiştir. E, 12. ciltte 283. sayfada yine Müslim'de e, kayıtlıdır. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadistir. İmam Buhari radıyallahu şeh Şö şöyle diyor. İbn-i radıyallahu anh, onları Allah'ın yarattığı en şerli insanlar olarak görür ve şöyle derdi. Çünkü onlar kafirler hakkında inen bir takım ayetlere gittiler ve bunları Müslümanlar üzerine uyguladılar. Ey yani biliyorsunuz Ali radıyallahu anh, onlar dediler ki sen şirke düştün dediler. Yani müşriklere, müşrikleri haber veren ayetleri onlar Ali radıyallahu anh ve Müslümanlara karşı okumaya başladılar. i̇bn Hacer Rahimullah şöyle diyor. Onlarınki en büyük belaydı. Bozuk inançlarını daha da genişlettiler. Evli hakkındaki rejim cezasını kaldırdılar. Bakınız, bozuk inançlarını daha da genişlettiler. Evli hakkındaki rejim cezasını kaldırdılar. Hırsızlık yapan kişinin elini koltuk altından kestiler. Yani bileğinden değil, koltuk altından kestiler hayırlı kadının namaz kılmasını farz saydılar. Yani o kadar ibadete düşkündüler ki o kadar dinde aşırıya gittiler ki Allah-u Ekber. Hatta hayızlık kadının bile o halde e, e, ibadet etmesi gerektiğini söylediler. Güç yetirebildiği halde ''Emri bil maruf ve henehi alin münker'' <gülüyor> ''Yapmayan kişiyi kafir saydılar. Eğer bunu yapmaya gücü yoksa o zaman onu büyük günah sahibi saydılar.'' Yani emri bil maruh nehy anil münkeri yapmayan kişi kafirdir dediler. Ama gücü olmadığından yapmıyorsa o zaman bu kişi büyük günahkardır dediler. Onlara göre büyük günah işleyen kişi kafirdir. Zımmilerin mallarını almaktan ve onlara müdahale etmekten geri durdular. Diğer taraftan Müslümanları öldürdüler, esir aldılar ve gasp ettiler. E, ve hakikaten haricileri mesela ümmet arasından mesela ihtilaflar var. alimler arasından mesela kimisi tekfir etmiştir, kimisi de tekfir etmemiştir. Kimisi önderlerini tekfir etmiştir vesaire. Yani tekfir edenler diyorlar ki onların tekfir edilme sebebi onların Müslümanı, Müslümanları tekfir etmesidir. Çünkü Aisset (r.a.) diyor ki ne bir kişi bir başkasına kafir derse ikisinden birine bu söz gider. Karşıdaki kafirse tamam diyor ama değilse bu söz kendisine geri döner ve bu durumlardan ötürü tekfir edenler de vardır. Hariciler zamanımızda da vardır ve deccal çıkana kadar da olacaktır. ebn Ömer radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Gençlerden bir cemaat ortaya çıkar. Kur'an'ı okurlar ama okudukları gırtlaklarını aşmaz. Onlardan bir taife her çıktığında kesilmeyi hak eder. Allahu ekber. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Ta ki Deccal onların askerleri arasından çıkana kadar onlardan bir taife her çıktığında 20'den fazla kesilmeyi hak eder diyor. Yani yani ee, onlar kesilmeyi, doğrusu öldürülmeyi hak ederler. Hadislerde geçtiği şekliyle. Ee, burada da İbn-i Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiği haberde, onlar deccalın askerleri olacaklar. Yani demek ki deccal çıkana kadar bunlar varlıklarını sürdürecekler. Mesela günümüzde maalesef bazı kesimler... Ee, Mehdi diye bekledikleri yani Mehdi Aleyhisselam'ı kastederek ancak vasıflarını saydıkları zaman bakıyorsunuz ki bunlar Deccal'ın vasıfları. Mesela diyorlar ki maalesef yani Şi Şiilerin Mehdi inancı hatta onlara göre şu an var e, Ahmed İbnül Hasan ismi onların imamları ya şimdiki masum imamları işte Mehdi'den haber verirken öyle rivayetlerinde öyle şeyler var ki işte Mehdi gelecek hacer Esved'i diyor alıp e, Kerbela'ya getirecek. Yani şimdiki Kerbela'da onların kutsadıkları o mescide getirecek. Yani onların mehdisi. Ve Ümmüne Aişe radiyallahu anheyi Ebu Bekir'i ve Ömer'i kabirlerinden çıkartıp onlara had uygulayacak. Yani onları tekrar öldürecek. Allahu Ekber ve benzeri. Demek ki bu sıfatları saydıkları sıfatlar gerçekten deccalın yapacağı şeydir. Demek ki e, biz öyle korkuyoruz ki Aleyhisselatü de fitne doğudandır demesi hasebiyle e, o bölgenin insanları veya bu sapık inanç üzere olanlar mehdi bekliyoruz derken Deccal'ın askeri olmalarından korkulur. Allah muhafaza. Bir diğer fitneyi de kısaca ifade edelim inşallah. O da Harre Savaşı'dır. Harre Savaşı. fitneler ardı ardına kesilmedi. Birbirini takip edip durdu. Yezid bin Muaviye zamanında e, olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrinin gasp edildiği ve birçok sahabenin öldüğü, öldürüldüğü Harre Savaşı bunlardan biridir. Harre Savaşı Allah Resulullah Aleyhisselatü şehri olan Medine'nin gasp edilmesi, altına alınması ve orada büyük katliamların gerçekleşmesi ve birçok sahabenin öldürülmesi olayıdır. Önce bir de ismini hatırlatalım Harre'nin. Medine'de bulunan iki Harre'den doğuda olanıdır. Burada Medine halkı ile Yezid'in ordusu arasında Hicri 63. senede savaş olmuştur. Medine halkıyla Yezid'in ordusu Hicri 63. senede burada savaşmışlardır. Sebebi ise Medine halkının Yezid'in halifeliğini tanımamalarıdır. Bunun üzerine Yezid, Müslim bin Ukbe'yi onların üzerine gönderdi. O da Medine'yi gasp etti. Muhacir ve ensardan 700 sahabe olmak üzere toplam 10.000 kişiyi katletti. allah Ekber. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Ekber bu Yezid'in adamı, Yezid bin Muslim bin Uhbe Medine'ye geliyor. Muhacir ve Ensardan olmak kaydıyla 700 tanesi sahabe olmak üzere 10.000 kişi katlediyor. Bunun üzerine Selef Müslim bin Uhbe'yi musrif, kan dökmede aşırı giden diye isimlendirdi. Yani tarihe Selef alimleri onu bu şekilde isimlendirdiler. Muslim bin Uhbe Medine'den Mekke'ye giderken ve bu, bu yani bu olaydan sonra Medine'den Mekke'ye giderken yolda ecel onu yakalıyor ve ölüyor. Said bin i Musayyab diyor ki, ilk fitne çıktı Bedir'e katılanlardan kimse kalmadı. İkinci fitne çıktı Hudeybiye'ye katılanlardan kimse kalmadı. Yani Yine şöyle söylüyor, sanırım üçüncüsü olursa artık aklı başında sağlam insan kalmaz. Begavi'nin şerh kayıtlı bu. Ee, Begavi şöyle diyor, ilk fitneden kasıt Osman radıyallahu anh'in öldürülmesi. İkinci fitneden kasıt ise Harre olayıdır. Ve Said İbni Müseyyab devamla diyor ki, eğer bu fitnelerin bir üçüncüsü olacaksa demek ki aklı başında bir kimse kalmayacak. Yani sahabenin çoğu Osman radıyallahu anh'ın katliyle başlayıp Hirre olayında da yani Harre'de meydana gelen Harre savaşında da Medine'nin masara altına alınıp 700 kadar sahabenin şehit edildiği 10 bin kadar insanın öldürüldüğü bu savaşta da ikinci büyük fitne ilkinde diyor ilkinde diyor Bedir'e katılanları kaybettik. İkincisinde ise diyor Hudeybiye'ye katılanları kaybettik. Dolayısıyla inşallah e, Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametlerinden haber verdiği fitneleri e, dilimiz döndüğü nispette e, açıklamış olduk. Çünkü bundan sonra devam edeceğimiz bölüm, bölüm e, yine tarihte tarihte bunun öncülüğünü yapan fırkalar var geçmişte. Kur'an'ın mahluk olma fitnesi yani şimdi bu ashabın fitnesi yani ashabın maruz kaldığı fitneydi veya bu ümmetin bu ümmetin müntesiplerinin bağlı kaldığı fitnelerdi. İnşallah biz bu bölümü işledik. Allah nasip ederse Allah nasip ederse. E, Kur'an'ın mahluk olduğu fitnesini e, haftaya bırakmak icap ediyor. E, ancak e, tarihi nasıl okumalıyız diye bir bölümü e, paylaşmam gerekiyordu. Yani e, o bölümü ben ihtiyaç duyuyordum. Zannedersem e, bir 10 dakika alır. Öyle öyle zannediyorum 10-15 dakika. E, müsaade var mı e, Musa abi? Yani 5 dakika bir moladan sonra bir 10-15 dakikalık bir bölüm tarihi doğru okumakla ilgili bazı önerilerimiz olacak. Ondan sonra inşallah dersi bitirelim. Yani bir 5 dakika dinleneceğiz, 15 dakika inşallah kelam edeceğiz. Ondan sonra biz kardeşlerden müsaade isteyeceğiz. Müsaade var mı? Ben Musabi ile konuştum ama Musabi şimdi giriyor. O beni işitmiştir inşallah. Allah, Sizlerden de Aleykümselam. Musa abi ben dedim ki ben dedim ki Allah'ın berekat sosyalara alıyorum. Yani olabilir. Ha, ee, anlaşılıyor inşallah. Şimdi, gerçekten deminki konular çok detaylı konulardı. E, yani çok kişinin ayağını kaydığı, e, çok kişinin böyle nasıl söyleyeyim şeyine gelindiği, duygularına gelindiği konular Hazreti Ali, Hazreti Moğaz'ın Hazreti Ali arasında geçen olaylar. E, bir sürü fırkaların doğmasına Hatta yankıları bugün devam ediyor. Halen bitmiş değil yani. Bazı olaylar var ki yankıları her anda kıyamete kadar do that Kıyamet alamet dersi bittikten sonra bize bu imkan verilirse biz tek başına oturup bu İslam tarihini özellikle demin ismini zikrettiğimiz haricilerin çıkması, sıffin olayı, efendime söyleyeyim cemel vakası, efendime söyleyeyim e, ya da harre olayı hepsini inşallah e, açıklayabiliriz ama bu tek başına bir konudur bunu inşallah eğer ileride ihtiyaç halinde varsa böyle bir şey biz elimizdeki sahih kaynaklardan bu konuyu kardeşlerimizle paylaşmak isteriz. Şimdi e, ben şunu söylemek istedim. Sadece bu ön bilgi olarak bizlerde olsun, yani bunu kabul edelim, doğru bir e, yol takip etmemiz hasebiyle yine e, Ümmül Kura'dan e, Osman bin Muhammed Elhamis'in Değerli bir alimin kitabı var elimizde. İnşallah oradan istifade ederek sizlerle paylaşmak istediğim bir bilgi var. Tarihi nasıl okumalıyız diye bir bölüm var. İnşallah paylaşıp üzerinde müzara yapacağım, nazara yapacağım biraz. Yani biraz konuşacağım. Doğru bir şekilde nasıl istifade edebiliriz veya bu bilgi kirliliği nasıl oluşuyor? Hazanım isimli kardeşin söylediği gibi. Diyor ki, çok rivayet var diyor, ne yapmamız gerekir? İnşallah bu da cevap niteliği taşıyor. Ben bu, e, söze gireyim. Ehli sünnetin anlayışına göre, biliyorsunuz ehli sünnet e, sağlam yol tutar, e, tarihi nasıl okuyacağız sorusuna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuduğumuz gibi Diyerek cevap vermekte. Yani biz hadisleri nasıl okuyoruz? Nasıl ulaşıyoruz? Sağlamla, sağlam olmayanı, güçlüyle zayıfı, efendime söyleyeyim veya mevzu olanı, uydurma olanı vesaire Bunları nasıl birbirinden ayırmışsa, bu konuda bu ümmetin e, selefi nasıl bir yol takip etmişse, tarih konusunda da aynı yolun izlenmesi gerekmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den hadis okmak istediğiniz zaman kesinlikle haberin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den sabit olarak gelip gelmediğinden emin olmalısınız. Yani siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'le ilgili bir haber mi almak istiyorsunuz? Evet. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'den hadis okuduğunuz zaman onun gerçekten onun ona dayanıp dayanmaması o hadisin ondan sadır olup olmadığı önem arz etmektedir el sünnet nazarında ve her Müslüman için olması gereken şey budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den gelen haberin sahih ya da batın olduğunu öğrenebilmemiz için mutlak metniyle birlikte isnadına bakmamız gerekir. İlim ehli hadise ve ricaline özen göstermişlerdir. Ravilerin hadislerini, araştırmış, hadislerini araştırmışlar, süzgeçten geçirip gereken hükmü vermişler, sahih olanları, zayıf olanlardan ayırt etmişlerdir. Bunun akabinde bu hadisler, içlerindeki bir takım unsurlardan ya da yalan, tedlis ve benzeri hususlardan arındırılmıştır. Fakat tarih farz, farklılık arz etmektedir. Tamam, bu başarı hadis konusunda elde edilmiştir. Yani gerçekten ilim adamlarımız bu konuda e, önemle gayret ortaya koymuş, e, çok hassas davranmış ve dediğim gibi hak ile batılı birbirinden ayırmışlardır. Ancak tarih şu şekliyle bir farklılık arz etmektedir. Bazen tarih ile ilgili rivayetlerin hiçbir isnadı bulunmadan geldiğini bazen de isnadı olduğunu fakat isnatta yer alan ricalin hal tercümelerinin bulunmadığını görmekteyiz. Yani elimize tarihi bir bilgi geliyor. Bir rivayet geliyor. Ancak bakıyorsunuz ki tarihten haber veren bu bilginin isnadı yok. Yani bir dayanağı yok. Nereden geldiği belli değil. Ya bu sorunla karşılaşılıyor ya da isnadı var fakat isnat edilen kişilerin bilgisi yok. Yani cerh ve tadili yok. Yani o kişilerin hal tercümesi yok. Bu çok önemli. Ya isnat yok? Yani biz bu haberi kimden aldık? Nereden nereden alınmış bu? Belli değil. Peki belli olan, belli olanın da hal tercümesi yok. Mesela diyor ki işte falan oğlu filan. Mesela örnek veriyorum. İyi de bu adamın biz o tarihte yaşamadık. Kim olduğunu da bilmiyoruz. He, bununla ilgili aynı hadislerde takip edilen ceh ve tadil ilmi, yani rical ilmi, yani bu e, hadisin e, mesledi oluşturan şahısların hal tercümesine ihtiyaç vardır. Bunu önemli söylüyorum ve devam ediyorum. Bu durumda Rivayetin bazı ricalinin durumu hakkında bilgimiz bulunmadığından yani rivayetin ricali, onu rivayet edenlerin durumu hakkında bilgimiz bulunmadığından hakkında hüküm verebilmemiz zorlaşmaktadır. Hadislere nispetle tarih konusundaki durum daha zordur. Ancak bu zorluk konu hakkında kesinlikle gevşeklik göstereceğiz manasına gelmemektedir. Bilakis, temkinli hareket etmemiz ve tarihimizi nasıl alacağımızı öğrenmemiz gerekmektedir. Kimisi çıkıp şunu söyleyebilir, bu metotla tarihi birçok şey zayi olacaktır. Yani kimisi çıkıp der, diyebilir ki, cerh ve tadil yaparsanız tarihte, yani iyi ile kötüyü birbirinden ayıralım derseniz ya da doğru haberle emin haberle emin olmayan haberi birbirinden ayıralım derseniz tarihte çok şeyi kaybedebiliriz diyenler olabilir. Şöyle cevap veririz. Gerçekten de söylendiği gibi çok şey zayi olmaz. Çünkü Özellikle bu araştırmada ihtiyaç duyduğumuz tarih rivayetlerinden çoğu senetli olarak zikredilmiştir. Yani biz bu korkuyu taşıyanlara şöyle deriz. Hayır hayır hiç de tarihten çok şey kaybetmeyiz. Niçin? Çünkü elimizde bulunan tarihi bilgilerin çoğu mesnedi var. Yani bir dayanağı var çoğu. Azında ise yok yani hiçbir bilgi yok. Nereye dayandığı bilgisi Yok. Bu senetlerin Tarihu Taberi gibi, Tarihu Taberi gibi bizzat tarih kaynaklarında Sahih Buhari, Müsned-i Ahmed, Camiu't-Tirmizi ve Musannefi İbn Ebi Şeybe gibi hadis kaynaklarında, Tefsirü İbn Cerir, Tefsirü İbn Kesir gibi tarihi rivayetleri isnatlarıyla birlikte zikreden tefsir kitaplarında ve kila'inin hurubur riddesi ve tarih halifeti İbn-i Hayyal el-Muhtasar gibi belirli zaman periyodunu konu edilen özel kitaplarda zikredilmiş olması arasında fark bulunmamaktadır. Kısacası bu rivayetlerden herhangi birisi için senet bulmaktan aciz değiliz. Yani hemen hemen bu ismi geçen kitapların hepsinde senet bulmak mümkündür. Yani mesnet belirtilmiştir. Eğer farz edelim ki aciz kalıp mesnet bulamazsak o zaman elimizde izleyeceğimiz genel bir asıl bulunmaktadır. Dikkat ediniz lütfen. Elimize gelen tarihi bilgiyle ilgili mesnet yoksa yani delili yoksa nereden geldiği, nereye dayandığı belli değilse o zaman bizim elimizde bir asıl bulunmaktadır. İzleyeceğimiz genel bir asıl. Bu genel, asıl söz konusu ettiğimiz, ashab döneminde vuku bulanlara nispeten daha özeldir. Bu genel asıl, Allah Azze ve Celle'nin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı kiramı övgüyle anmasıdır. Sahabe-i kiramın hakkında asıl olan adalettir. He. Buraya dikkat edelim. Eğer elimize ulaşan tarihi bilgide mesnet yoksa o zaman bize düşen şey ashabın adaletli olduğuyla ilgili inancımızı korumaktır. Ashabın istikamet üzere olduğu en övülen enbiyadan sonra gelen en hayırlı kimseler olduğuyla ilgili inancımızı korumamızdır. Bununla ilgili bu aslı bize veren yüce Rabbimizin bizzat kendisidir. Ashab'a dil uzatan her rivayetin senedinin incelenmesi temel esastır. Eğer senet sahih ise bunun ardından rivayetin teviline ve içerdiği delalete bakılır. Yani biz bakacağız. Ashab'a dil uzatan bir rivayet mi geldi elimize? Hemen onun rivayet zincirini araştıracağız. Rivayet senedini araştıracağız. Yani ricalına bakacağız. İnşallah iler birazdan bunları daha iyi açıklayacağım. Eğer senet sahihse gerçekten araştırdık ki senet sahih. Yani e, bu haber doğru bir haber. O zaman bunun ardından rivayetin teviline ve icerdiği delalete bakacağız. Yani bu haber neye delalet ediyor? Senedin zayıf olduğu tespit edilirse, ha, baktık ki sened zayıf, zayıf, yani zayıf olduğunu tespit ettik, ee, ya da senedi bulunmadığını görürsek, ashabın adalet niteliğine sahip oldukları asıl üzerine hareket edeceğiz. Öyleyse tarihi okurken de muhakkak hadislerde olduğu gibi onu süzgeçten geçirerek okumamız gerekmektedir. Tarihler içinde en özel olanı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının tarihidir. Çünkü biliyorsunuz Allah Azza ve Celle ashabını övmüştür. Dedik ya, bize gelecek olan bilginin mesnedine bakarız. Eğer böyle bir mesned bulamazsak ya da elimize gelen bilgi zayıfsa o zaman biz bizden istenen genel kaideye uyarız. Neydi o kaide? Ashabın adil olduğu kaidesiydi. Bunu da bize kim emretti? Yüce Rabbimiz emretti. Şöyle buyuruyor örnek verirsek. Ayette diyor ki, Kıntum hayra ummetin uhricat linnâsî bil ma'ruf ve ve Allah azza ve celle şöyle buyuruyor Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz İyiliği emreder kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız Dolayısıyla biz bu asıl üzerine kalırız eğer haber zayıfsa eğer haber gelen haber yani gelen nakil mesnedi belli değilse. Ve devam edelim. Yani tarih içerisinde en özel özel yere sahip olan kesim sahabedir dedik. Ve tarihi o zaman kimden okuyacağız? Bunu açıklayalım. Üzülerek belirtelim ki zamanımızda birçok kimse tarih alanında kaleme alınmış çağdaş eserlerin okunmasına gönül kaptırmışlardır. Bu eserlerin çirkin olup olmadığına bakmadan, bu eserlerin ashaba sövdüğüne, dil uzattığına bakmadan, insanlar bu çağdaş eserlere ilgi duymuşlardır. Mesela bunlardan bazısını örnek verecek olursak, Abbas el-Akkad el Abkarriyat adıyla yayınlanmış seri eseri bulunmaktadır. Yine Halid bin Muhammed Halid'in Hulefe'ul Rasul ve Rical Havla Rasul adlı kitabı bulunmaktadır. Halid bin Muhammed, e, onu söyledik. Taha Hüseyin'in, ki o Hrist, e, Taha Hüseyin onun da Atul Cemel ve Ali ve Benuhu e, ve Benuhu vel fitnetul kubra adındaki eserini örnek gösterebiliriz. Son olarak, George Zeyda'nın, ki bu Hristiyandır, tarih Temedunil İslami adında eseri bulunmaktadır. Ve diğer çağdaşlar da buna örnek verilebilir. Bu yazarlar tarihten bahsettiklerinde söz dizimine, kıssanın güzelliğine ve yapısına estetiğe önem vermekte, kıssanın sahih olup olmadığını ise göz ardı etmektedirler. Yani, bu eserlerin sahipleri kıssanın e, sahih olup olmadığını göz ardı ediyorlar. Ancak efendime söyleyeyim kıssanın güzelliğine veya yapısındaki estetiğe önem veriyorlar veya edebi bir uslupla anlatmaya gayret ediyorlar. O halde kimden okumalıyız diyecek olursak şöyle diyebiliriz. İsnatları araştırıp isnatları araştırıp ki bunu hep bizler yapamayız herkes yapamaz ancak bunu yapan Allah'a hamdolsun bu ümmetin değerli şahsiyetleri tarih boyunca vardı ve olmaya devam edecek ve hala vardır isnatları araştırıp güzelce süzgeçten geçirebiliyorsak İmamı ı Tabari'den okuyacağız mesela İmamı Tabari niçin? Çünkü İmam-ı Tabari çok çokça e, delil gösterilir örnek gösterilir hatta Ashaba sövener imamı taberiyi delil gösterirler. Gerçekten ben kendim özellikle mesela Şia'nın yayınlarını, kitaplarını da çok okumuşumdur, çok araştırmışımdır. Ee, aynı şekilde e, onların mesela e, şu an uydu yayınları var, uydu yayınları. Uydu yayınlarında diyorlar ki mesela isim vereyim, El Fadak isminde bir e, uydu yayınları var, bir kanalları var. Arap yayını yapıyor, yani Arapça yayın yapıyor. Birçok yayınları var. Bende de 34 kadar yayınları var. Ben onları takip ediyorum. Mesela e, orada birisi şöyle bir e, program dizisi var. E, program dizisi diyorum. Programın adı şu arkadaşlar. Elkezibe Adaletus Sahabe. Allahu Ekber. Programın adı sahabenin adil olduğu yalanı. Yani ben bu konunun içine girersem çok derin bir konudur. Ancak dediğim gibi demin inşallah ben ekrandan yazdım. İhtiyaç halinde bunu ders olarak ileride yapabiliriz. Ee, söylüyorum onu inşallah. Onlar mesela derler ki sözde haklılıklarını ispat etmek için derler ki işte derler En-i Sünnet'in kendi kitaplarında var. Yani ney? Muaviye radıyallahu anh'ın hatalar yaptığıyla ilgili Osman radiyallahu anh'ın hatalar yaptığıyla ilgili, efendim diğer ashabın hata yaptığıyla ilgili kendi kitaplarımızdan sözde nakiller yaparlar. İnşallah ben Taberi konusuna geleceğim. Bunun niçin yaptıklarını da inşallah açıklayacağım. Ancak İmam-ı Taberi tarih alanında eser kaleme alanlara nispeten bir umdedir. İsnatları ayrıştıramıyorsan i̇bn Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesinden Zehebin'in, tarih İslam'ından Ebubekir bin El-Arabi'nin El-Havasım min El-Kavasım'ından okuyabiliriz. Yani bizler için sahih bilgiye ulaşacağımız kitapların ismini e, zikrediyoruz. Peki biz bu eserlerden tarihi bilgiyi alırken nelere dikkat edeceğiz? Tarih kitaplarını okurken yazarın görüşüne meyil etmekten sakınacağız. Yani objektif bir şekilde tarihi bilgiyi alacağız. Bir de tarih farklı bir meseledir arkadaşlar. Yani tarihi daha çok galip olanlar yazarlar diye bir şey var ama Allah'a hamdolsun. yani İslam tarihi veya hadis tarihi ve hadislerin korunması bundan elhamdülillah e, korunmuştur. Yani özellikle yazarın kendi görüşüne mail etmekten sakınmamız gerekir. İleri görüşen, e, ileri sürülen görüşe değil rivayetin aslına bakmalıyız. Ve okuma sırasında da insafı elden bırakmamalıyız. Aynı şunun gibi yani benim bu insaftan kastım şu yani mesela biz e, Muaviye dediğimiz zaman radıyallahu anh e, birileri bizim ağzımızın içine bakıyor. Niçin radıyallahu dediğimiz için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi böyle bir zihniyet, böyle bir taassupla kitabı okuyan, tarihi bilgiyi okuyan bir kimse sizce ne kadar istifade edebilir tarihi bilgiden? Gerçekten istifade edemez. O halde bizim yazarın e, insafı elden bırakmamalıdır ve yazarın görüşüne etmemelidir. Sözümüzde maksat budur. Az önce söyledik, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam min ashabı enbiyadan sonra en hayırlı kimseler olduğuna iman edeceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle onları övmüştür. Az önce ayet okudum. Yine bir ayette daha örnek verecek olursak, Muhammeden Resulullah vellezine ma'ahu şiddetle ufaklara ruhuma baina. Görürsün rükka an süc'dan, ararlar <gülüyor> min Allah Azze ve ridvan. Allahu Teala ayet Fetih suresi 29'da Muhammed Allah'ın elçisidir Aişe ve onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin kendi aralarında ise merhametlidirler ve daha onları rükuya varırken secde ederken görürsün. Ve böyle ayet devam ediyor. Ve bununla ilgili gerçekten birçok e, mesela Tevbe suresi yine 100. ayet buna delil gösterilebilir. Aleyhisselatü Vesselam ashabıma sövmeyin. Çünkü sizden birisi Uhud dağı kadar altın e, infak etse e, onların birinin bir avuç veya yarım avuç infak ettiğine ulaşamaz demesi ve aynı şekilde birçok hadis zikredebiliriz. Ancak konumuz bunlar değildir. Dedik ya e, haberle ilgili illet varsa o haberi almayacağız. Eğer mesnet yoksa itibar etmeyeceğiz. Peki mesnet sahihse, haber sahihse, he, o zaman o haberdeki illete bakacağız. Ne denmek istendiğine bakacağız. Eğer dediğim gibi mesnet yoksa veya zayıfsa sahabelerle ilgili genel kaideyi uygulayacağız. O da ashabı sevmek ve onların hak üzere olduğu gerçeğidir. Ve Yine tarihi bilgileri okurken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının masum olmadıklarına iman edeceğiz. Masum olmadıklarına iman edeceğiz. Çünkü, bu ashab, Allah Resulü Aleyhisselatü ashabı, icma ettikleri şeylerde masumdurlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, bu ümmetin dalalet üzerinde birleşmeyeceğini, e, Aysel ve Selam haber veriyor. Benim bu ümmetim dalalet üzere birleşmez. Yani e, ashab-ı kiram dalalet üzere, sapıklık üzere birleşmekten masumdur. Bu haberler Ahmet'in müsnesinde geçiyor. Enes bin Malik radiyallahu Allah yoluyla ve İbni Ebi Asım bunun es sünnesinde e, edilmiştir. Yani e, az önce söylediğim hadisler. Dolayısıyla demek ki ashab masum değil. Ancak bir konuda birleştikleri zaman masumdurlar. Çünkü onlar sapıklık üzere, batıl bir şey üzere birleşmezler. Bu sebeple e, bunu sapıklık üzerine birleşmeyeceklerinden bizim yanımızda ashabın birleştiği konular masumdur. Yani mesela işte Kur'an'ın cem' edilmesi konusunda, birleştirilmesi konusunda, Efendime söyleyeyim, e, öyle bir hadis, öyle bir hadis e, zayıftır o hadis. O yazdığınız hadis zayıftır, ümmetimin ihtilafı rahmettir. De, o zaman bizim hiç anlaşmamamız gerekir. Yani zayıf, o kabul edilmiyor, evet. Yani o zaman benim şu an anlattıklarımı sizin tasdik etmemeniz rahmet olur. Sizin söylediğinizi de benim tasdik etmemem hep ihtilaf edelim. Manası çıkar. Allah muhafaza. Halbuki Allah ne emretmiştir? Ve atasimu bihabdillahi cemiyan ve la ye teferrakum. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayrılığa düşmeyin. Ya da ayette diyor ki Nisa 59'da fi şey ferudduhu ilallahi ve Rasul. Bir konuda ihtilaf ettiğiniz zaman Allah ve Rasulüne götürünüz. Yani Kur'an ve Sünnet'e götürünüz. İnşallah devam ediyoruz. Kitap, tarihi bilgileri okurken az önce söylediğim yani insafı elden bırakmamak, Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ashabının hayırlı kimseler olduğuna inanmak, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fert olarak sahabeler e, masum değil ancak cem ettikleri, icma ettikleri konularda ise masum olduklarına inanmak. E, ve bunların eee İnsanlar arasında en hayırlı kimseler olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Herhangi bir sahabeyle ilgili olumsuzluk içeren bir rivayet bize ulaştığında araştırmadan ne hemen kabul ederiz ne de reddederiz. Bakınız bütün bu ashabı sevmekle ilgili haberlere nasza rağmen diyoruz ki şahsi olarak, ferdi olarak herhangi bir sahab sahabeyi ee, olumsuzluk içeren bir rivayet bize ulaşırsa o bize ulaştığı zaman araştırmadan hemen onu kabul etmek veya hemen onu reddetmeyi doğru bulmayız. Ne yaparız? Senedin sahih olup olmadığına bakarız. Senedin sahih olduğunu görürsek rivayetteki bu olumsuzluk ashabın masum olmadığı konulardandır deriz. Yani eğer haber doğruysa deriz ki ashab masum değildir. Onlar da diğer insanlar gibi hata edebilirler. Senedin zayıf olduğunu görürsek mezkur asıl üzere kalmaya devam ederiz. Yani ne demek hangi asıl üzere kalacağız? Ashab-ı kiram Resullerden sonra gelen en hayırlı kimselerdir. İnancımızı korumaya devam edeceğiz. Onunla ilgili de ayetleri haber verdik. Yani gerçekten eğer doğru bir tarih istiyorsak, bu tarih adı geçenlerin ve benzeri sikha kimselerin rivayet ettiği tarihtir. Doğru tarih istiyorsak, işte bu doğru tarih, adı geçen, demin ismini zikrettiğimiz, Değerli alimlerimiz Allah onlara rahmet etsin onların tarih içeren e, eserlerinde bu bilgi geçmekte veya sika kimselerin yani güvenilir kimselerin rivayet ettiği tarihi bilgi bizim için en doğru tarihi bilgidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hayat hikayelerine dil uzatan birçok kimsenin ter, e, tarihimiz zifiri bir karanlık içindedir dediği gibi değil. Hani birileri çıkıp, Ashab'a dil uzatanlardan birileri çıkıp diyorlar ki tarihimiz zifiri bir karanlık içindedir. Biz diyoruz ki ne? Hayır. Aksine tarihimiz tertemiz, parlak ve insana okumakla birçok faydalar elde edeceği muhteşem güzelliktedir. Eğer bununla ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak istiyorsa Tarihu Taberi adıyla şöhret bulmuş olan Tarihul Ümem ve'l Muluk El Bidaye ve Nihaye, ذهبي'nin Tarihu'l İslam ve itimat edilen diğer tarih kaynaklarına müracaat etmek gerekir. Tarih Taberi üzerinde duruyoruz çünkü onu inşallah söyleyeceğiz. Tarih Taberi'den Tarih Taberi İslam tarihi alanında en önemli eserdir. İnsanlar çoğunlukla bu kaynaktan nakilde bulunmaktadırlar. Ehl-i sünnet, tarih taberiden nakilde ve rivayetleriyle ihticacda bulunurken ehl-i bid'at da aynı şekilde davranmaktadır. Az önce size söyledik. Evet, biz zayıf dedik. Kardeşimiz uyarıyor, doğrudur. Allah da biliyor, dilime uydurma demek geldi. Ee, sonra dedim ki, belki hata ederim, zayıf dedim ama inşallah Allah sizden razı olsun. Ee, böylelikle şey yapınız yani bu, bunları paylaşmanız inşallah sevindiricidir. Allah sizlerden razı olsun uydurma bir hadis olduğunu görmüş olduk. Evet, tarih-ı taberi birçok açıdan diğer kaynakların önüne geçmiştir. Bu sebeplerden bazıları şunlardır. Mesela, İmam-ı Taberi'nin bu olayların yaşandığı devre yakın bir zamanda yaşamış olması. yani İmamı Tabari tarihsel olarak da fitne olaylarının yaşandığı tarihlere tarihe yakın bir dönemde yaşamıştır. Dolayısıyla günümüze kadar sürekli Taberi tarihi kaynak olarak gösterilmiştir. Bir diğer sebebi de İmamı Taberi'nin rivayetleri isnatlar ile beraber zikretmesidir. İmam Taberi'nin rivayetleri isnatları ile beraber zikretmesi yani konumuzun başında dedik ki bazı tarihi haberler hiç isnadı bile yok. Nereden geldiği geldiği belli değil. Ama Taberi tarihinde görülmektedir ki İmamı İmam Taberi eee mesnetlerini de belirtmiştir. Yani isnatlarıyla birlikte zikretmiştir. Dolayısıyla bu sebeple kaynak olarak gösterilir. Yine İmam Taberi büyüklüğü ve sahip olduğu ilmi konumu. Birçok tarihi kitabın kendisinden nakilde bulunması. eğer durum böyleyse biz tarih okumak istediğimizde direkt olarak İmamı Taberi'ye gitmemiz gerekmekte. Yani bu ümmet buna yön tutmuştur. Dolayısıyla bu bir haklı bir yön tutmak tutmaktır. Ancak hem bir daha tehli İmamı Taberi'ye müracaat ediyor, hem de hak ehli e, i̇mam Taberi'ye müracaat ediyor. Peki, şimdi bunun bunun önemli kısmı, yani niçin hem Bidaatçılar hem de e, ehl Sünnet e, i̇mam Taberi'nin tarihi Taberi'sine müracaat ediyorsa ee, bunda nasıl bir yol takip etmiş i̇mam Taberi bunu bilmemiz gerekiyor İnşallah sorulara da cevap verecek olan kısım e, bu kısımdır. Kısaca bunu da söyleyelim Ehl-i Sünnet Taberi'nin isnatlarından sahih olanları alırken ehl bir Bid'at sahih ya da zayıf olduğuna bakmadan sadece kendi hevalarına uygun olmasını önemseyerek her türlü rivayeti almaktadır. Durum böyle olduğu için İmam Tabari'nin kaleme aldığı bu kaynak eserde takip ettiği yöntemi, yöntemi tanımamız gerekmektedir. Yani bid'at ehli İmam-ı Tabari'ye tarih Tabari'ye müracaat ederken hevalarına uyan kısmı alıyorlar. Dikkat ediniz. Ama Selef menhecini takip eden ehli sünnet e, alimleri ise taberi tarihinde bulunan sahih haberleri delil olarak alırlar. Aradaki fark budur. Yani birileri bid'at ehli heva ehlidir. Bakıyorlar işlerine hangisi geliyorsa işte onunla onu alıp ehli sünnete karşı kullanmaya çalışıyorlar. Ancak doğrusu Ehl-i Sünnet'in takip ettiği yoldur o da sahih olanı yani zayıftan ayrılmış olanı e, bilgi önemi e, efendim değer taşıyan taşıyan hadisleri ve haberleri alma konusunda aynı hadislerde takip ettikleri yolu takip etmişlerdir. Şimdi İmamı Tabari'nin tarihte izlediği yöntem nedir? Bunu, buna bakmamız lazım. O halde niçin İmamı Tabari Sahih olan, olmayan bütün haberleri kitabında cem etmiş, toplamış diye bir soru sorulabilir. O zaman İmam Taberi nasıl bir yöntem izlemiştir? İnşallah bunu söyleyelim. İmam Taberi Rahimullah eserinin baş kısmında kaleme aldığı ön sözde yani İmam Taberi Rahimullah bu kitabı yazarken Tarihu Taberi'yi yazarken ön sözde diyor ki yani bu, bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor onun bu ön sözü. Diyor ki, Bu eserimizi inceleyenler zikredeceğimiz her konuda belirteceğim şartlara bağlı kalacağımı bilmelidir. İmam-ı Taberi diyor ki, Bakınız diyor, ben bu kitabı size şimdiden haber veriyorum. Belirttiğim her şarta bağlı kalacağımı haber veriyorum. Ve devamla diyor ki, Kitapta rivayet etmiş olduğum haberler ve ravilerine isnat ettiğim eserler bu şart üzere olacaktır. Kitapta rivayet etmiş olduğum haberler ve ravilerine isnat ettiğim eserler bu şart üzerine olacaktır diyor. Bu kitabımda geçmişlerden zikretmiş olduğumuz ve herhangi bir sıhhat yönü ve hakikatte manası olmadığından dolayı okuyucu tarafından hoş karşılanmayan, duyan tarafından çirkin bulunan türden, her haberin bizim tarafımızdan getirilmediğini getirilmediği bilinmelidir. Bakınız ne diyor İmam-ı Tabari? Allah ona rahmet etsin. Diyor ki, ha, bakınız, ey okuyucu, karşına çıkacak bilgiden diyor, veya hoşlanmayacağın bilgi, kitabımızda karşılığı yaşayacağın çirkin haberler, bilgisi bize dayanmamaktadır. Haberi bize dayanmamaktadır. Var mı ses? İmam-ı Taberi diyor ki ey okuyucu siz, sen diyor tarih-ı Taberi'den faydalanmak istiyorsan şunu bil ki diyor içinde rahatsız olacağın bilgiler, e, rivayetler bize ait değildir. Bize ait değildir, yani bize dayanan haberler değildir. Biz bunları nereden topladıysak o manada söylüyor ve devam ediyor. Bu husus bize nakil yapanlar tarafından kaynaklanmaktadır. Diyor ki, bize kim neyi naklettiyse biz o nakli olduğu gibi taşıdık. Olduğu gibi taşıdık. Ve haber doğrudur, yalandır. Çirkindir, güzeldir Kuvvetlidir, zayıftır rahatsızlık vericidir veya memnuniyet vericidir. Bunun sebebi diyor, naklettiğimiz ricale, naklettiğimiz kişilere dayanmaktadır. Hangi amaca binaen bu haberler bize ulaştırılmışsa, biz de aynı amaca yönelik olarak bu haberleri sunmak istedik. İmam-ı Taberi rahimullah, Zannediyorum ki eserinin baş kısmında yer verdiği bu ön söz ile bizim üzerimize ya da okuyucu üzerine bir mesuliyet yüklemiştir. Ve demiştir ki ey okuyucu sana şöyle şöyle demektedir bu eserinde hoş bulmadığın ve kabul etmediğin bir haber bulduğun takdirde kimden rivayet ettiğimize bak. Sorumluluk ona aittir. Bana düşen, bu rivayeti bana tahdis edeni zikretmektir. Bu kişi sika ise kabul et. Sika değil ise kabul etme. Muhaddislerin çoğunluğu da böyle davranmıştır. Yalnızca sahih olanları tahric etmeyi tahud eden Buhari ve Müslim dışında, Arkadaşlar dikkat ediniz. Tarih Taberi sahihlik şartıyla hazırlanmış bir eser değildir. Yani sahihlik şartı yok. Eee İmam Taberi rahimullah kendisi bizzat söylüyor. Diyor ki ne rahatsızlık veren haberler, hoşumuza gitmeyen haberler bize değil bu haberleri verene dayanmaktadır. Ve Okuyucuya, okuyucuya bir görev düşmektedir. Diyor ki, bana düşen bu haberi nakletmek, onun sıhhatini araştırmak ise size kalmıştır. Böylece, aynı nasıl ki Buhari ve Müslim'de okuduğumuz hadisleri hemen ne diyoruz? Rasul ayn diyoruz. Yani baş ve göz üstüne hemen kabul ediyoruz. Niçin? Çünkü sahihlik şartıyla e, cem edilmiş bir eserdir bunlar. Yani hem Buhari hem Müslim öyledir. Mesela İmam Buhari'nin başka eserleri de var. Ancak bunları sahihlik şartıyla yazma, yazmamıştır. Mesela mesela e, edebül Mufred bunlardan biridir. Edebül Mufred'de zayıf olan hadisler var. Dolayısıyla Allah ona rahmet etsin İmam elbani Bani rahimullah e, bunun tahricini yapmıştır edebül Mufred'in. Ancak o halde bizim eserlerimizde muhaddislerin takip ettikleri bir yol var. O da nedir? Hemen ceh ve tadil ilmidir. Yani iyi ile kötüyü birbirinden ayırma, sağlamla sağlam olmayanı birbirinden ayırma. Nasıl ki Buhari ve Müslim dışında Tirmizi, Ebu Davud, Darakutni ve Darimi'nin sünenleri, İmam Ahmed'in Müsnedi veya diğer hadis kaynakları onların içerisinde ee, İslahları zikrettiklerini ve sadece sahihleri zikretmeyi tahhüdünde bulunmadıklarını görüyoruz. Yani az önce saydığım e, hadis kaynaklarının hiçbirisi Buhari ve Müslim'in dışında olanlar zaten e, sahihlik şartıyla bu, e, bu kitapları ele almamışlardır. O halde o halde aynı şekilde aynı şekilde İmamı Tabari de bize diyor ki ne ben bunu sahihlik şartıyla yapmıyorum dolayısıyla ey okuyucu sen e, ricali araştır sen sahihliğini araştır diye haber vermektedir. Ha bu da şunu göstermektedir. E, Tarih-i de e, hoşumuza gitmeyecek veya uydurma kabul edeceğimiz zayıf kabul edeceğimiz birçok haberin olabilme olasılığıdır veya olma ihtimalidir. İnşallah bunu da birkaç cümleyle açıklayalım. Böyle olunca İmam-ı Taberi Rahimullah'ın boynuna herhangi bir sorumluluk binmemektedir. i̇mam Tabari tarihinde yani Taberi tarihinde ismi Lut bin Yahya künyesi Ebu Mahnef olan birinden çokça rivayette bulunmuştur. Lütfen buraya dikkat ediniz. İmam Taberi ismi Lut bin Yahya künyesi ise Ebu Mahnef bu ismi unutmayınız. Ebu Mahnef Ebu Mahnef olan birinden çokça rivayette bulunmuştur. Taberi Ebu Mahnef'ten 587 tane rivayette bulunmuştur. 587 rivayette bulunmuştur. Bu rivayetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından başlayıp Yezid'in hilafetine kadar varmaktadır. Eserimizde konu edeceğimiz yani bahsi geçen bu konuda Az önce zikrettiğimiz kıyamet alametlerinde veya birçok şeyde mesela Ali radıyallahu anh'ın halifeti meselesinde, Cemel vakasında, Sıffin Muharebesinde, Tahkim olayında, Nehravan Savaşı'nda, Muaviye'nin halifeliği meselesinde, Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesi meselesinde bu ismi geçen mahneften oldukça fazla rivayetler vardır. Tüm bu olaylar hakkında Ebu Mahnef rivayetlerde bulunmuştur. Ehli Bid'at bu rivayetlere istinat etmekte düşkünlük göstermektedirler. Yani ne demek istiyoruz? Ehli Bid'at Ebu Mahnef'ten gelen rivayetleri hemen böyle düşkünlük gösteriyorlar, atılarak ondan gelen rivayetleri alıyorlar. Sadece Ebu Mahnev değil, o en meşhurlarıdır. Ondan başka raviler de bulunmaktadır. Mesela, Vakidi isminde bir ravi var. Vakidi, metruk ve yalancılık ithamına maruzdur. Yani, bil kezb", yani yalancılıkla itham edilen bir ravidir. Kendisinin büyük bir tarihçi, hafız, tarih bilgisine sahip olduğu konusunda kuşku yoktur. Yani böyle bilgiler var. Ancak sika değildir, ee, yalancılıkla itham edilmiş birisidir. Yine taberi tarihinde ismi çokça geçen isimlerden birisi, ravilerden birisi Seyf bin Ömer ettemimi. Bu da tanınmış bir tarihçi fakat metruk bir eravidir. Bunlardan birisi de kelbidir. Kelbi de meşhur bir yalancıdır. Öyleyse adları zikredilenlerin ve benzerlerinin rivayetlerine karşı insanın dikkatli olması gerekmez mi? Ebu Mahnez ismini ön plana çıkarmıştık. Ona tekrar dönecek olursak, onun hakkında İbni Ma'in Sika değil diyor. Ebu Hatim metrukul hadis yani ondan hadis alınmaz terk edilir diyor. Bir defasında bu ravi hakkında kendisine soru sorulduğunda yani Ebu Hatim'e soru sorulduğunda elini silkeleyerek yani elini silgeleyerek öteye kalsın anlamında elini silkeleyerek demiştir ki onun hakkında soru soran birisi ha yine Darakutli aynı ravi hakkında Zayıf demiştir. Zehebi kısaca mahvol, mahvolmuş, güvenilmez değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu söylediklerimin hepsinin inşallah kaynağı elimdedir. İmam-ı onun için diyor ki, mahvolmuş, güvenilmez birisidir. Tarih-ül Taberi'yi açıp da, dil uzatan bir rivayetle karşılaşırsan, Taberi'nin bunu mutlaka Ebu Mahnef'ten rivayet etmiş olduğunu görürsün. Dikkat ediniz. Tarihul Taberi'yi açıp da ashab'a dil uzatan bir rivayetle karşılaşırsan, Taberi'nin bunu mutlaka Ebu Mahnef'ten aldığını e, görürsün. Niçin? Çünkü dedik ya, e, İmam Taberi Rahimullah şahısları söylüyor ancak onlarla ilgili onların durumunu yani e, ricalın durumunu Bilmiyor. Ancak haberin dayandığı noktayı söylüyordu. Zaten bu şartla da eserini meydana getirmiştir ve okuyucuya demiştir ki dikkat et ben olayları haber verdim. Mesnetlerini zikrettim. Ancak o mesnetlerin kimliğini araştırmak sana kalmıştır diyerek okuyucuya bir sorumluluk yüklemiştir. Eğer taberi tarihinde ashaba dil uzatan bir haberin Az önce isimleri geçen, başta Ebu Mahnef ve diğerleri Vakidi dediğimiz veya Efendime söyleyeyim Seyf tabi Ömer Ettemimi et dediğimiz veya Elkelbi dediğimiz diğer isimler gördüğünüz zaman hemen bu durumda o rivayeti kenara at. Çünkü rivayet Ebu Mahnef'in rivayetidir. Sözü edilen Ebu Mahnef bidat, yalan ve rivayet bolluğunu bir arada toplamıştır. Hem bidatçıdır hem de bol bol rivayette bulunan biridir. Dolayısıyla bizim inşallah kısacası yani kısacası bunların sebeplerinin ne olduğunu açıklamaya çalıştık. Yani tarihi nasıl doğru okuyacağız dedik. Aynı hadis ilminde cerh ve tadile önem vermemiz ne ise aynı şekilde efendim tarihte de cerh ve tadile önem verilecek yani reddetmemiz gerekeni reddedeceğiz, kabul etmemiz gerekeni kabul edeceğiz, nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini ortaya koyduk özellikle demin ismi geçen Ebu Mahnef'in bu kadar yalancı olduğu halde az önce konuları geçen Mesesif-i Vakası Muaviye Radiyallahu'nun Halifeliği ve Efendim hirre olayı, hariciler olayı, Hüseyin Aleyhisselatü'nün ile ilgili bu adam hepsiyle ilgili rivayette bulunmuştur. Kimdir bu adam? Bidatçı ve yalancıdır. Böyle demiştir muteber alimlerimiz. Bidatçı ve yalancı. O halde bidatçı ve yalancı bir kimseden ne tarih ne de din alınmaz, doğru okunmaz. Sadece Ebu Mahnef'in az önce zikrettiğimiz gibi rivayet ettiği 500 küsur haber var. Sadece Ebu Mahnef'in Mahnef kendisinin rivayet ettiği 587 tane rivayet var. Bunlar da nerede geçiyor? Bunlar da Taberi tarihinde kayıttadır. Dolayısıyla Şia'nın veyahut Bid'at ehlinin ashaba dil uzatırken maalesef şiddet bu ümmetin cahilliğinden faydalanarak cahilliğinden faydalanarak öyle bir yol tutmuşlardır. Taberi ismini e, insanımız duymuş ancak onun niteliğini, eserinin niteliğini niteliğini bilmediğinden, buna vakıf olmadığından oradaki haber karşısında ya şüpheye düşmüş ya da Ashab'a şüpheli bir gözle e, bakma cihetine gitmiştir. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın izniyle dediğimiz gibi sahih haberlerde bize bir şey ulaşırsa, o hadisteki o haberdeki illete bakarız veya gerçekten bir şey varsa o sahabenin masum olmadığına inanırız. Ancak Ashab'a sövme konusunda aceleci davranan bu kimseler eee Ebu Mahnef gibilerin rivayetine dayanarak, Ebu, Ebu Mahnef'in rivayetlerini bize delil olarak sürmelerinde gerçekten adil, olmayan bir yol izlemektedirler. Biliyorsunuz onlar sadece tarihi bilgilerde değil, hadis iliminde bile cerh ve tadil ilimleri yoktur. Cerh ve tadil yoktur. Onlar bakıyorlar, ellerinde herhangi bir kitap gelse, o kitabın içinde bir hadis görseler, Hadise bakıyorlar, işlerine gelirse alıyorlar, işlerine gelmiyorsa onu almıyorlar. Gerçekten bu din değildir, bu bir sapıklıktır. Elbette bizim konumuz o değildi. Ancak ben kıyamet alametlerinden fitneler bahsini açtığım için tarihi bir takım olayları haber verdim. Ve burada kardeşlerin Tarihi elde ederken nasıl bir yol izlememiz gerektiğiyle ilgili başta e, Taberi tarihini örnek vererek, İmamı Taberi'yi örnek vererek Ebu Mahnef ve onun gibilerinin uydurma haberlerinin çokça olduğunu kardeşlerimle paylaşmak istedim. Allah sizden razı olsun. Ben sorunuzu okuyorum Abdullah kardeş, Ümmül Kur'dan çıkan. Ee, Muaviye bin Ebu Sufyan'ın müdafası kitabını az önce Musa kardeşimiz siteden hatta Ümmül Kura yayınlarının sitesinin de adresini vererek buradan ilan ettik Allah'a hamdolsun. Ben de demin konuya girerken sizinle de demin paylaştığım bilgileri yine Ümmül Kura'da çıkan Osman bin Muhammed Hamis'in sahabenin yüz yüze kaldığı olaylar ve fitnenin tarihi e, isimli kitapta olduğunu haber vermiştim. Ee, inşallah demin de ben paylaştım eğer e, biz konuları önemsiyoruz yani İslam'ın değer olarak gördüğü her şeyi omuzlarımızda yükseltmek istiyoruz ve bunun içinde emek sarf etmek istiyoruz bu konuda ashabı baklayacak veya doğru bir şekilde tarih bilgisini e, ortaya koyacak bir çalışma bizden istenirse bu odadan biz böyle bir çalışma yaparız. İnşallah Allah nasip ederse ileride biz sahabenin maruz kaldığı fitneler ve İslam tarihiyle ilgili de inşallah e, dersler talep edildiği sürece yaparız. Daha güzel çalışmalar yapar ve içine gireriz. Yani ben içine girmedim. Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametleri diye haber verdiği şekliyle haber vermeye çalıştım. Allah sizlerden razı olsun. Ben burada noktalıyorum. Allah Azze ve Celle bizim hatalarımızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle şerefli ve izzetli dinini yüceltmeyi bizim elimizle bizlere nasip etsin. Allah razı olsun. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد